<gülüyor> Biz her pazar günü yatsı namazından sonra daha doğrusu saat 9 ve 9.30 buçuk, buçuk sıralarında bir e, bidat konusunu işliyorduk. Bu bid'at konusu da İmam Eşşatıbi denen büyük alimin kitabından takip ediyoruz. İsmi el i̇tisam kitab İ'tisam. Ve biz şeye yetişmiştik. Demiştik ki, bundan önceki dersimizde, diyor ki anna şariata câet kâmileten. La tehtemilu ziyade ve la İslam şeriatı, yani tamamlanmıştır. Tamamlandıktan sonra kalkıp birisi efendim e, bazı nasları katmay derse ve yahutta nasların yokluğunda naslara tabi kılarak heva ve hevesine uyarak dinde olmayan bir şeyi izafe etmesi alimler demişler ki bu nedir bu bidattır ve burada Maide suresinin 3. ayetinde Allah Celle diyor ki El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleikum ni'meti ve genelde akide imamları bu ayeti devamlı bu meselelere değindikleri zaman bunu genelde dile getiriyorlar. Yani ben bugün dininizi ne yaptın Kemale eldirdim. Ve biliyorsunuz Allah Resulü Vesselam öldükten sonra ve onun zamanında olmayan bir şeyi daha başka bir zaman sonra Allah'ın istemediği ve tarazu olmadığı bir ibadeti ibadet olarak Müslümanlara tavsiye edip o ibadeti oluşturup o ibadetle Allah'a yaklaşmak nedir? Bidattır. Çünkü Aleyhissatü vesselam demişti ki "Kullu bid'atin dalale ve kullu Yani her bidat dalalettir ve her delalet nedir? sapıklıktır. Ey haktan ayrılmıştır. Ondan sonra diyor ki ve fi hadis el-arbat bin Sari radıyallahu teala anhu Ali satt ve selam diyor ki teraktukum ala el-beyda' leyluha Tamam mı? Diyor sizi aydınlık bir şey üzerinde bıraktım. Gecesi ile gündüzü tamam mı? Ve la yezu anha ba'di illa halikun. أي benden sonra her kim benim çizdiğim çizginin dışına çıkarsa o kişi kendi kendini helak etmiş olur. Hemen arkasından diyor yani sallatü vesselam ve men yaish minkum fe seyera ihtilafen katira. Ve men yaish minkum fe seyera ihtilafen katira. Fe aleykum bi sunnati ve sunnati'l hulafa'i'r raşidin. Bir bu ayrı bir rivayet. Ve biliyorsunuz burada Aleyhisselatü Vatihissalem diyor ki sayet benden sonra, ey benim mefatından sonra sizden yaşayacak olursa birçok ihtilaflar görecektir. Birçok ihtilaflar görecektir. Bu ihtilafların kol gezdiği bir zamanda veya bir dönemde sizin tek yapacağınız şey nedir? Diyor ki benim sünnetime ve Raşit halifelerin sünnetine sımsıkı sarılacaksınız. Raşit halifeler kimdir? Bidayeten birincisi Ebu Bekir radıyallahu teala an, ikincisi Umar radıyallahu teala an, üçüncüsü Hüthman, dördüncüsü Ali radıyallahu teala an, cemiyen. <gülüyor> Rabbim Celle Celaluhu hepsinden razı olsun. Evet, o zaman din tamamlandıktan sonra ve Vesselam'ın sünnetine ve bu dört raşit halifet, halifelerin halifeleri sünnetine aykırı bir ibadet oluşturulursa veya da icat edilirse o icat edilen ibadet e, ibadet nedir kesinlikle caiz değildir. Şayet yaparlarsa bundan önceki derslerimize değindiğimiz gibi ayet-i diyor ki: "Men amile amelen leysi alayhi amrun fehuve radd." Her kim bir amel yapar. Ve buradaki amelden kasıt ibadet. Yoksa adetlerden değil. Buradaki amel ey ibadet ibadet babından. Men amile amelen ve lise aleyhi emruna fe Her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel bizim dinimize yani sünnetimize uygun değilse o yapmış olduğu amel nedir? Makbul değildir, merdüttür. Artık bu ibadet ne olursa olsun ister namazda olsun İster zekatta olsun, ister oruçta olsun, ister nafile olsun, ister vacip olsun. Ne olursa olsun bu gibi ibadetlerde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında yapılmadığısa veya Müslümanlar bu ibadetle ibadet etmediyseler bu ibadeti oluşturmak, nedir icat etmek kesinlikle caiz değildir. İmam Müslim ile Sahih-i Buhari'nin ittifakıyla diyor ki men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehu radd tamam men ahdese ay her kim bizim dinimize uygun olmayan bir şey ihdas ederse yani icat ederse icat etmiş olduğu şey nedir fehu radd ay yine bu hangi ibadet türü olursa olsun fark etmiyor Ondan sonra diyor ki Felmubt, felmubtedi' inma mahsul qawlihi bi lisan halihi diyor. Bidatçı olan bir kişi bazen diliyle, bazen diliyle değil de, tamam mı? Haliyle sanki diyor ki din din tamamlanmış. Dolayısıyla biz bizim koymuş olduğumuz çizgiye göre bazı ibadetler oluşturuyoruz. Ve bu ibadetlerden size örnek verecek olursak örneğin bazı ehli tarikatın yapmış oldukları bazı zikirler ister sayılı olsun ister saysız olsun örneğin ehli tarikat Allah'a zikretmek istedikleri zaman ve vesselam'ın göstermiş olduğu bir zikir cinsi değil de kendilerinin heva ve heveslerine uygun veyahut da çizgilerine dayalı bir zikir örneğin tahmin ediyorum hepiniz bilirsiniz bunu Genelde özellikle nakşabendi tarikatı, özellikle nakşabendiler kendi cemaatlarına zikir vermek istedikleri zaman ey mürit olduktan sonra diyor ki şu kadar Allah Allah Allah lafzı çekeceksin. Ve biliyorsunuz ki bu Allah lafzı ile aleyhissalatü vesselam, ashabı tabi'in ve etbaat tabi'in kesinlikle bu lafız ile Allah'ı almış değiller. Tamam mı? Allah Celle Celaluhunun bu Allah lafzı ile Allahı anmış yani zikretmiş değiller. Dolayısıyla bu kişiler, bu kişiler bazen sayılı yapıyorlar, bazen sayısız yapıyorlar. Sayısız ne zaman yaparlar? Halka oluştururlar. Ondan sonra bir kişi bir kaside söyler veyahut da bir neşit söyler, bakarsın ki onlar yavaş yavaş sallana sallana sallana, ondan sonra sağa sola Allah, Allah, Allah, Allah. Yani bakın keyfiyet babından da bir bidahattır. Allah lafzı söylemek de nedir? Bidahattır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ashabına böyle bir zikir öğretmiş değildir. Kesinlikle bütün sünnet kitaplarında öyle bir zikir yoktur veyhutta hay hay hay veyhutahu hu hu yani bu gibi zikirler yok sünnette. Peki da nereden çıkardılar bunları? Kendi heba ve heveslerine göre. Onların tuttukları bir çizgi var. Tamam mı? Ve bu çizgide insanları kendilerine bağlı kılmak için bu gibi zikirleri oluşturdular. Bazen halkalı yani cemaat bir şekilde şey yapıyorlar bu gibi zikirleri. Bazen de diyor ki mesela İlk önce zikir yapmak istediğin zaman diyor ilk mürit olan kişiye diyor ki tesbihi şu şekilde tutacaksın şu kalbin altında diyeceksin ki gözlerini kapatacaksın sol ayağını sağ tarafa koyacaksın ondan sonra gözlerini kapatacaksın ondan sonra yüz defa mesela Allah Allah Allah Allah diye çekeceksin bu zamanla bunları ne yapıyorlar çoğaltıyorlar ben mesela 200'e 300'e kişi tarikatta ilerledikçe tamam mı? Yol kat ettikçe bu zikirleri ne yapıyorlar? Yükseltiyorlar. Ve bizim orada bu gibi tarikata bağlı olan insanlar özellikle bizim bulunduğumuz yerde çoklar. Ve bizzat akrabalarımızdan bu gibi tarikata mensup olan insanlar var. Ve bunları bazı bastırdıkları kitaplara baktığımız zaman ile pratikte yaptıkları zikirler gerçekten birbirine uyuyor. Bu Mahmud Hoca dediğimiz Türkiye'de, İstanbul'da, bir de Şeyh Ezzeddin veyahut da Şeyh Ahmed el-Khiznavi dedikleri Suriye'de, tamam mı? Rasul Ain'de, El-Haseke'de, Kamişli'de ancak Türkiye'de çok şubeleri var bunlar. Bunlara baktığımız zaman hakikaten de bu yaptıkları derse veyahut zikirler, yani demek ki hepsinde var. Niçin? Çünkü hepsi Nakşibendi tarikatına bağlıdırlar. Bazı nadir bazı şeylerde bakıyorsun ki ayrı çizgileri var ve kalpten sonra belli bir müddetten sonra diyor ki bu sefer şuradan çekeceksin Allah Allah Allah derken şuradan çekeceksin şu kadar onu en son diyelim ki e, askerlerde olduğu gibi en en yüksek yıldızlar kaçtır askerde tüm tüm general mı diyorlar? Ne diyorlar de, mesela? De. Böyle onlara onlara rütbe veriyorlar. Gerçekten bu var yani. Tarikatta bu bazı tarikatlarda bu gibi rütbeler veriyorlar. İşte son rütbeye geldiği zaman en son da bu Allah lafzını iki bin, üç bin, bin buradan çekiyor. Adam mesela feci namazından sonra çekiliyor bir kenara. Bu da en sadık olan müritlerdir. Tabi herkes dayanamaz. 10 bin defa çek çek çek çek. Düşünün bu en azında bir saat veya iki saat vaktini alır. Şu Allah Allah lafzına verdiği vakit tamam mı? Boş olmakla beraber bunu Kur'an okumasına verse biliyorsunuz Kur'an'da bir ayet daha doğrusu bir harf okuduğu zaman kaç tane hasen alıyor? <gülüyor> On tane hasen alıyor. Ve ki diyom yani la'akul elif elif len min harfun bel elif harf lam harf mim harf 10 20 30 yani 30 tane ha ama Allah Allah dediği zaman kesinlikle bir şey almıyor Desin ki Bismillahirrahmanirrahim kaç tane kaç tane harf var Ama dese ki Allah Allah Allah kesinlikle bu nedir bunun karşılığını için neye dayanarak Alestosam diyor ki men amile amelen lesa aleyhi amrun fa huwa radd O zaman yapmış oldukları bu ibadetler nedir kesinlikle batıldır ne kadar terlese, ne kadar yorulsa, ne kadar gece namazlarında bu gibi zikirleri oluştursa bunlar kesinlikle nedir? Batıldır. Diyor ki, yani bazen diliyle bazen haliyle diyor ki yani şeriat eksiktir. İnne şeriate lem tetim diyor. Diyor şeriat tamamlanmadı. Peki Maide suresinin 3. Ayetinde, ayetinde Allah Celle Celle ne diyor? <gülüyor> kim bize hatırlatacak? ve etmentü aleyküm nihammeti. Tamam mı? Burada Allah Celle Celle diyor ki ben diyor sizin dininizi tamamladım diyor. E burada ne diyor? Diyor ki lem tetimmuş şeria diyor. Şeriat tamamlanmamıştı, Yani din tamamlanmadı. O zaman nedir? <gülüyor> o zaman bu gibi şahıslar, bu gibi pirler, tamam mı? Yani tarikat başları, müritlerini bu şekilde ne yapıyorlar? Kendi etraflarında toplatarak ve toplayarak bu gibi ibadetleri onlara tavsiye ediyorlar. Ha o zaman diyor ki ve enne bakiya minha esya yecbu veya yustahabu istidraku diyor. Yani bazı şeyler kalmış diyor. Bu kalan bazı şeyleri diyor ne yapmak lazım diyor? Tamamlamak lazım. Örneğin yaptıkları bu gibi ibadetler. Bir de mesela hatime diye bir şeyleri var, zikirleri var. Toplanıyorlar böyle ve herkesin önüne bazı taşlar veriyor. Böyle küçük küçük taşlar. Taşların olmadığı yerde tesbih taneleri koyuyorlar bazen. Bazıları da nohut taneleri, bazıları da fasulye taneleri. Taş yoksa fasulye getiriyor. Veyahut nohut veyahut da işte tesbih taneleri dağıtıyorlar. Bunun önüne mesela yüz tane, bunun önüne yüz, yüz, yüz, yüz. Ondan sonra baştaki şahıs diyor ki mesela قُولُ لَا اِلَهَ illallah" 100 مِأَتْ Hakez diyorki la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Ve dikkat ediyorsanız arkadaşlar la ilahe illallah zikirdir. Bunda bir sakınca yok yani. Bunda hiçbir şey yok. Ancak keyfiyette nedir? Keyfiyette aykırılıksız var. Çünkü yani sat ve selam ve ashabı hiçbir zaman hiçbir zaman böyle bir zikir yapmış değiller. Tıpkı dikkat ediyorsanız bizim Türkiye'de namazdan sonra ne yapıyorlar? Ben İmam Abu Hanife Rahimahullah'ın kitaplarını taradım. Namazdan sonra yapılan tasbihatın kitaplarında ve Türkiye'de yapılan tasbihat ile kitaplarda yapılan tasbihat arasında tamamen farklıdır. Bizim Türkiye'de, Suriye'de de böyle yapılıyor. Selam verdikten sonra ne yapıyor müezzin? Sesli bir şekilde hem de yaptığı zikirler de sünnete uygun değil. Biliyorsunuz. İmam Bukhari ile i̇mam Müslüman Müslim'in ittifakıyla diyor ki salam verildikten sonra Aleyhisselatü Vesselam daha Müslümanlara dönmeden üç defa diyor ki Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Allahümme entes selam ve minkes selam Tebarek teyada el celali vel ikram Ondan sonra sağdan veyahut da soldan ne yapıyor? Müslümanlara dönüyordu. Bizim Türkiye'mizde böyle bir şey yapılmıyor. Bilakis daha bambaşka şey Kimisi İhlas suresinin, Felak suresinin, Nas suresini okuyor. Kimisi acayip acayip dualar. Bir de sesli, komutlu. Yani müezzin, Subhanallah demezse kimse Subhanallah, Subhanallah demiyor. Tıpkı Şiilerin cemaatlarına komutlu bir şekilde namaz kıldırdıkları gibi. Şiaların namaz kıldırdıklarını gördünüz mü siz? Kim gördü aranızda? Arafat'ta gördün. Gördün. Ben de Arafat'ta gördüm. Müzdelife'de bir de Arafat'ta. Şiiler, bir de hiç saf tutmasını da bilmezler. Birisi burada, birisi burada, birisi burada şöyle tutarlar. Ondan sonra birisi orada mikrofonu tutar. Diyor ki Allahu Akbar. Diyor ki Allahu Akbar sağa sola bakıyor. <gülüyor> Halbuki bu adamlar, şiiler mesela cemaatle namaz kılmazlar. Çünkü onlarda imamın namaz cemaatle namaz kılmak yoktur. Ama şimdi bu Hümeyni çıktıktan sonra işte yani bazı şahıslara izin vermişler yapıyorlar. Ama yapmasını bilmiyorlar. Ağızlarına, burnlarına karıştırıyorlar. Aynı şekilde camilerde namazdan sonra ne yapıyorlar? Müezzin diyor ki Subhanallah. ondan sonra herkes diyor ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kimisi ile, kimisi tesbihle. Tesbihle biliyorsunuz bil ittifak alimler demişler ki tesbihler ile Tesbih yapmak caiz değildir. Bazı alimler demişler ki caizdir. Eğer hakikaten elleriyle yaptığı zaman ne kadar yaptığını şaşırıyorsa ve hatırlamıyorsa, hatırlamak için tesbih daneleriyle veyahut da daha başka şeylerle tesbih yapmasında bir sakıncası yok demişler. İm, İmam Enevi rahimehullah İbn Hacer el ve bu çizgide olan bütün alimler diyorlar ki hayır. Niçin? Çünkü Ali satt ve selam parmaklarıyla ne yapmıştır? Tesbih etmiştir. Dolayısıyla tesbihle tesbih yaptığı zaman ne olmuş olur? Esen sünnet terk edilmiş olur. Bidat sünnetin yerini tutmuş olur. Peki bu şekilde Aleyhissat ve selam döndükten sonra biliyorsunuz Sünnet kitabını, kitaplarını baştan sona kadar tarayınız. İmam Abu Hanife'nin Hanife kitaplarını, Şafii'nin, Malik'in, Hanbel'in kitaplarını tarayınız. Hiçbir yerde değmiyor ki müezzin komut verecek ondan sonra herkes arkasında tesbih yapacak. O zaman bu nedir? Kesinlikle bu şekilde yapılan bu gibi ibadetler nedir? Caiz değildir. Müezzinin tek bir görevi var. Bir ezan bir de kamet ondan sonra başka görevi yoktur. Selam ve imam selam verdikten sonra herkes kendi kendine tesbihini yapar. Sen 5 dakikada yaparsın, diğeri 10 dakikada yapar, diğer diğeri 20 dakika. Bir de kalkıp da herkesi de bağlıyorlar. Kimse de tamam mı? Yani müezzin bitirmeden kimse kalkıp da gitmiyor. Bu da doğru değildir. İcabında adam yolda tesbihatını yapar. Biliyorsunuz selam verdikten sonra kişi yolda bile tesbihatını yapabilir. Yani ille de beni tutması doğru değildir. Çünkü onu bir sorduk imamların bir kısmına Efendim? onu bir sorduk imamların bir kısmına öyle şeylerde. dediler ki cemaat teşvik babına cemaat biraz gitmesin diye kaçmasın diye onları tutmak için onları bu doğaya teşvik etmek için yapıyoruz biz bunu. İşte bir tam... kısmı kabul ediyor. Bu yoktur diyor imam ee, şeyde mezhepte yoktur diyor, doğrudur diyor. Ama biz teşvik babından bu yapılmış diyor. Biz de görüyoruz yapıyoruz. Aynen. Yapıyoruz Deminki söylediğimiz konu evet. bununla ilgili. Diyorlar ki evet sünnette yoktur. Yani burada doğru mezhepte yoktur ama biz yapıyoruz. Bazı diyor ki evet sünnette yoktur ama biz bunu uygun görüyoruz. Nasıl? Ya diyor cemaatçe zikir yaptığımız zaman insanın kalbi diyor huşu adalıyor. İnsan galayana geliyor. veya da onlar ne diyorlar buna cezbeye geliyor diyorlar. Onlar bu gibi ibadetlere cezbe diyorlar. Yani e, kalp gıdasını alarak tamam mı? yani acayip bir e, onların şeyiyle deyimiyle tabii acayip bir lezzet veyahut da bir tad alıyorlar diyorlar. Ama kişi tek başına yaptığı zaman diyor hiç lezzet almıyoruz. Onun için her ne kadar sünnette yoksa da evet Hz. Selam yapmadı ama bunu yapmakta ya biz Allah'ı anıyoruz. Ve ileride göreceksiniz İbn Mes'ud radıyallahu teala döneminde Ebû Musa el-Eş'arî Fecir namazlarından sonra devamlı ne yapıyorlar arkadaşlar yani orada? Geliyorlar onun kapısının önünde oturuyorlar. Ebu Musa şari, şey ile Aş'ar'ı e, e, e, geliyor camiye giriyor. İlk girdiği zaman ilk hayata ilk defa görüyor. Bakıyor ki orada bir halaka var, orada bir halaka var, orada bir halaka var. Her halakada 5-6-7-8 yani kişi böyle oluşturmuşlar. Başlarında bir kişi var yani bir komutan, tamam mı? Veya komut veren bir kişi. Diyor ki, kebbiru mi'e. Diyor ki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit marra. Sayıyor böyle taşları. Sebbihu mi'e. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hellilu mi'e. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Abu Musa Musa'l-Eşher'i gelip bunları bakıyor şöyle. Acayip diyor, subhanallah diye. Ne bu? İlk defa böyle bir şey görüyor. Hemen Abu Abdurrahman denilen, yani, Ebu Mesud radıyallahu anh kapsın önüne gidiyor. Bakıyor ki orada oturan arkadaşlar var. Onlara soru diyor ki Ebu Abdur çıktı Abdurrahman mı diyor? Diyorlar ki hayır biz de bekliyoruz. O da bekliyor. Derken çıkıyor. Çıkınca selam veriyor ve diyor ki Ya Ebu Abdurrahman diyor. Şimdi ben gelirken diyor camide bir şeyler gördüm. Ama hayırdan başka da bir şey görmedim diyor. Dikkat ediniz. Hayırdan başka da bir şey görmedim diyor. Nedir gördüğün? La ilahe illallah la ilahe illallah subhanallah elhamdülillah. Böyle zikirdir. Ama keyfiyet nedir? Keyfiyet sünnete aykırıdır. Yani o oluşturdukları halka, ondan sonra taşlar, komut vere, vermek, bu gibi şeyleri yapmak nedir? Bu hepsi sünnete aykırıdır. Ama bir şey söylemedim diyor. Ya Abdelrahman diyor bir şey söylemedim. Bunlara ne söyledim? Bir şey söylemedim diyor. Senin emrini bekledim. Bakayım sen ne diyeceksin? Neyse gidiyorlar. Hakikaten kısa keseceğim çünkü hadis çok uzun. Ondan sonra geliyorlar, giriyor bakıyor ki hakikaten bir sürü halkalar. Ve başına şey sardı böyle. Kimse onu tanımışsın diye böyle hani tanınıyor ya Ebu Mesud, kimse onu tanımışsın diye böyle yüzünü kapattı, gözlerini bıraktı ve her halkanın başına gitti. Baktı ki vallahi gerçekten böyle bir şeyler yapıyorlar. Sonra hemen açtı. Ne yapıyorsunuz dedi. Baktılar ki Ebu Mesud. Allah dedi, Ebu Mesud dedi. Ya Ebu Abdurrahman. Görüyorsun, hayırdan başka bir şey yaptığımız yok. Biz Allah'ı anıyoruz, Allah'ı zikrediyoruz. İşte şöyle zikrediyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyor. diyorlar ona. Allah ondan razı olsun, Allah ona rahmet etsin diyor ki, siz diyor, bunu bu şekilde sayacağınıza diyor, günahlarınızı sayınız diyor. Ve ben inanıyorum ki hayırlarınızdan hiçbir şey eksik olmayacağım. Yani siz la ilahe illallah bu şekilde... Yani bu tertiple, bu keyfiyetle yaptığınız zaman diyor, her la ilahe illallah dediğin zaman diyor, siz diyor günah alıyorsunuz, sevap almıyorsunuz. Ibn Mesud bunu neye dayanarak söyledi arkadaşlar? Neye dayanarak? Kim bizi hatırlatacak? Neye dayanarak neye dayanarak bu hükme vardı? Efendim? Men amile amelen Her ikisi de, birisi ihdas var, yani icat var, birisinde de amel var. Tamam mı? Türki men amel Dikkat ediniz zikir var. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber 100 100 100 100 Ama keyfiyet sünnete aykırı olduğu için burada Ebu Mes'ud radıyallahu anh, ne yaptı onu? Bunu bir bidat olarak saydı. Dolayısıyla Ali satt ve selamın döneminde olmayıp sonradan icat edilen her ibadet, o ibadetin türü veya şekli keyfiyeti nasıl olursa olsun Madem ki sünnette yoktur o zaman o nedir? O bidattır. Ve o bidatla amel etmek Allah katında o amel nedir? Merdüttür, makbul değildir. <gülüyor> diyor ki, قال ابن المجشون رحمه الله سمعت مالكا يقول Diyor ki bu onun öğrencilerinden birisidir. Mecisun, İmam Malik'in öğrencilerinden birisidir. Diyor ki, İmam Malik'in şöyle söylediğini duydum diyor. Men ibteda fi'l islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ma anna muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem khan'ar risale. Dikkat ediniz. Diyor ki men ibteda fi'l islam bid'atan her kim İslamda bir bid'at icat ederse ve o icat etmiş olduğu bid'atı da kendisi güzel bir bid'at olarak sayıyorsa biliyorsunuz ehli tarikat birçok insana diyorlar ki bid'at ikiye eşittir diyorlar. eş <سؤال> بدع حسنة وبدع سيئة ديور، ويسكي على سطوة السلام ديور، كل بدعة إنضاللة ما في هناك بدعة بدعة حسنة، كل بدعة إنضاللة ديور على سطوة السلام، يعني هر بدعة دلالاتر، ما استثنى ما قال يعني البدعة هذه حسنة أو العمل هذا حسن وكذا، لا قال كل بدعة حسنة، والبدعة ما هي البدعة، كل بدعة إنضاللة، تمام؟ ya da Fakat fakatzam anne Muhammeden sallallahu aleyhi sellem Hanhiele kim böyle bir şey yaparsa o zaman Allah res ve selam ne yapmış olur risalete kıyanet etmiş olur niçin Çünkü han saat ve selam böyle bir şey söylemedi böyle bir söz sarf etmedi böyle bir fiil de yapmadı Dolayısıyla söylemediği ile yapmadığı söylemediği ve yapmadığı halde birisi bunu Söyledi ve Yahut da yaptı derse, Ali Satve Selam ne diyor? Ne diyor? <gülüyor> Kim diyor? Benim söylemediğim bir sözü. Benim söylediğimi söylerse, kendi yerini cehennemde hazırlasın. Ha, o zaman Allah ve Resulü adına yalan konuşma Allah katında en büyük bidat, en büyük günahtır. Daha doğrusu normal insanlar bile. Normal bir insan, normal bir insanın aleyhinde söylemediği sözü söyledi derse ve o şahıs işitirse o şahıs ne diyecek? Kızmayacak mı? Tamam. Şimdi ben diyorum ki Bülent kardeş Muhammed kardeşin hakkında şöyle şöyle şöyle söyledi. Derken bu söz dolaşıyor dolaşıyor Bülent kardeşe yetişiyor. Bülent kardeş diyor ki ben böyle bir şey söylemedim. Bunu kim söyledi? Diyorlar ki işte Hasan söyledi. Ya Hasan kardeş, ben böyle bir şey söylemedim. Nasıl olur da benim adama böyle iftira atarsın? Ve şiddetli bir şekilde kızar, öyle değil mi? Bu normal insanlardan. Sen nasıl olur da, tamam mı? Ta di yönden sözde, sen Allah'a ve Resulüne isnat ederek, efendim işte bu hasendir veyahut da bu amel şöyledir veyahut da bu ibadet böyledir. ha O zaman Allah Resulü ve Vesselam'ın söylemediği sözü veyahut da yapmadığı bir şeyi, onun adına söylemek inaden ve bilerek söylerse Allah korusun bu kişi kafir olur. Ama bilmeyerek değil ustalarına, şeyhlerine şunlara bunlara uyarak yapıyorsa o zaman bu kişi nedir? Bu kişi tek kelimeyle haktan ayrılarak sapık fırkadan sayılmış olur. Ey Ehli bidattan sayılmış olur. Ve biliyorsunuz daha önceden ki ne demiştik? Demiştik ki sünnet kaç çeşittir demiştik sünnet? Bir kim sayacak? Sözlü, fiili, A'hsen. Yani sünnet 3 çeşittir. Sözlü sünnet yani hadise dayalı Ali'sül selamın konuştuğu bu sözlü sünnettir. ve selamın azalarıyla yaptığı bu da fiili sünnettir. ve selamın huzurunda yapılıp da ona karşı suskun kaldıysa buna da ikrari sünnet deniliyor. Tamam mı? Huzurunda Çünkü Ali Satt ve Senem kesinlikle batıla karşı susmazdı. Dolayısıyla onun yanında bir şey yapıldığı zaman, tamam mı? Ona karşı suskun kalıyorsan demek ki bunda bir beyis yoktur. Ha o zaman Ali Satt ve Senem bu üç şeyden yapmadığı bir şeyi sonradan alim, davetçi, şeyh ne olursa olsun Ali Satt ve Seleme isnat ederek yapıyorsan Allah korusun Ali Satt ve Seleme iftira atmış olduğu gibi aynı zamanda açmış olduğu bu çığır nedir? Kesinlikle bir daattır. Bunu da neye dayanarak getiriyor? Aynen deminki söylediğimiz ayete <gülüyor> "El-yeume akmeltu lekum dinakum ve atememtu aleikum ni'meti ve rıditu Ve size İslam'ı sizin için bir din olarak ne oldun? Din olarak seçtin. Allah celle celaluhu bu dini insanlık için daha doğrusu cinler ve insanlar için ne yapmıştır? Din olarak seçmiş. Ali Satt ve selam son resul olmakla beraber cinlerin ve insanların resulüdür aynı zamanda. Tamam mı? Dolayısıyla cinler ve insanlar Ali Satt ve selamın mutlak manada sünnetine uygun amel etmekle mükelleftirler. Her Ali Satt ve selamın sünnetine aykırı bir ibadet veya bir amel yaparsa yapmış olduğu ibadet ve amel kesinlikle nedir? bid'attır. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Tabi zamanla biz ileride zamanla mesela oluşturulan bid'atlar, icat edilen bid'atlar ve Müslümanların arasında kol gezen bid'atlara da delilleriyle ne yapacağız? Değineceğiz. Ondan sonra diyor ki, <gülüyor> Bid'atçı bir kisi tamam mı? Şeriata karşı çok inatçıdır. Özellikle oluşturan. Yani bidatlarını icat eden. Ve biz bundan önceki derslerinden demiştik demiştik ki bir ibadeti ibadet olarak Müslümanlar için icat edip kendisi gittikten sonra daha başkaları bu icat edilen bidat ile veya ibadet ile amel yaptıkları zaman bu kişi bidatçı sayılır mı sayılmaz mı demiştik ki bidatı icat eden bidatçıdır ama o bidatla amel eden kişiye bidatçı denilmez. Niçin? Çünkü bidatçı denilebilmek için bidati kendisi oluşturması gerekiyor veya kendisi icat etmesi gerekiyor. Ha o zaman o icat edilen bidat ile Allah'a yakınlık göstermek isteyen şahıslar onlara biz bidatçı ne yapamayız diyemeyiz. Ama yaptıkları hemen bidattır diyebiliriz. Daha doğrusu basa basa şu yapılan amel bidat der diyebiliriz. Liann el şari' el hakim kad ayen li matalib el ibad turukan hasa ala wujuh hasa. Çünkü şari yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün ibadetlerde belli keyfiyetler ve belli çizgide ne yapmıştır Hanisatla selam belirtmiştir. Her yapılan ibadeti belirtmiştir. Örneğin namaz kılacaksa Namazın nasıl kılınması gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Hac yapılacaksa hacin nasıl yapılması gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Fiillerle yani azalarıyla tamam mı? Sözleriyle anlatmış, fiilleriyle de ne yapmıştır? Tenfize veyahut da tatbikata koymuştur. Ve Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sallu kemer aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Ve dikkat ediyorsanız bazı şahıslar hatta burada bile Söyüde Arabistan camilerinde bile görüyoruz. Örneğin burada Söyüde Arabistan'da hatta davetçiler veya da şeyhler bile. Bu da tembellikten ileri geliyor. Ama özellikle kudve durumunda alim bir insan bunu nasıl yapar? Alim bir insan sözleriyle ve fiilleriyle herkese örnek olacak. Adam mesela tekbiratü lihramali diyor ki Allahu akbar. Aleyhisselatü Vesselam böyle demedi ki. Aleyhisselatü Vesselam tekbiratül ihramı veyahut da diğer tekbirleri aldığı zaman iki tane rivayet var. Birisi şu eller şu omuz izasına kadar. diğersi şu kulak kulak memesinin şeyine kadar. Yani şu avuç şu izasına şu parmakla şu parmakların sonra Adam diyor ki Allahu akbar. Billahi ahada tekbir. Hada huve tekbiri leziye akadahu Resulü Aleyhisselam Allah Aleyhisselatü böyle mi tekbir yaptı? Allah vakıf var Öyle değil. Ha o zaman Aleyhisselatü Vesselam namaz kılması nasıl namaz kılması gerektiğini ne yapmıştır göstermiştir. Örneğin adam rükuğa gidecek. Aleyhisselatü Vesselam rükuğa gidildiği zaman diyor. Tamam mı? Şu ellerini dizler üzerine koyarak dümdüz oluyor. Diyor ki üstüne su koysan o su hiçbir zaman dökülmez. Ne yapıyor adam? Şöyle yapıyor rukuyu. Ha bu şekilde rukuyu yapıyor mesela. Rukuydan kalktığı zaman ne yapıyor? Allahu Akbar. Yarım yamalak Ondan sonra tekrar rukuy. Peki Ali Sahibü es namazın keyfiyetini bu şekilde mi gösterdi? Hayır. Ali Sahibü es-Selam rukuydan kaptın Nasıl mesela? Bu şekilde duruyordu. Rukuydan kalktığı zaman gene bu şekilde olacak. Bu şekilde değil. Peki sucuda gittiği zaman Ali Sahibü es Ellerini açmış, millet genelde ne yapıyor? Şu ellerini şuraya yapıyor, şöyle yapıyor. Adam bu şekilde namaz, secde yapıyor. Hele bizim Türkiye'mizde maalesef şu iki baş parmağını şuraya getiriyorlar ve secdeyi şu iki avuç arasına koyuyorlar. ve vesselam, secde yaptığı zaman biliyorsunuz ellerini koyduğu zaman bir oğlak, Koltukları arasında geçebilecek şekilde ve selam koltuklarını açıyordu. Ve ben bizzat burada, bizzat Söyüde Arabistan'da maalesef-i şedid, en büyük üstadların yanında bile namaz kıldım. Tamam mı? Ve çok dikkat ediyorum, her ustadın namazına çok dikkat ediyorum. Maalesef-i şedid, çokları sünnete göre, sünnete göre namazı kılmıyorlar. Bu kimler bunlar? İlim talebeli veyahut da alim bunlar. Namazlarında oynuyorlar, ne yapıyor aleyhissalatü vesselam, ellerini göğüs üzerine koyuyordum. Bir böyle koyuyordu. Bir böyle yapıyordu. Tamam mı? Yani bir bu bu şekilde. Diğeri bu şekilde. Veyahut da şu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Bu üçü de İmam Elbani Rahimahullah Sıfıd Salat-ı Nebi kitabında bu şeyi gayet güzel bir şekilde hadislerine yapmıştır göstermiştir. Ve dikkat ediyorsanız bazıları bu şekilde yapıyor. Adam bu şekilde yapıyor. Peki sapresi eden böyle yapmamış. Yani Ali Sattu vesselam fiilen tamam mı? Nasıl her ibadeti fiilen her ne yapmıştır kendisi ashabına örnek olarak göstermiştir. O zaman biz bütün ibadetler namaz, hac, oruç her şey Ali Sattu vesselam ümmete nasıl gösterdiyse o şekilde yapmak lazım. Ya Hz. diyor ki: "Hulu anni menasikakum." Bu az dikkat ediniz hacca haçta dikkat ediniz. Nice insanlar Ali saat ve Sem'in yaptığı hac gibi millet hac yapmıyor. Arafat'a yetişiyorlar. Siz ben mahsus'tan çaimeleri geziyorum böyle Arafat'ta geziyorum. bakıyorum şu millet nasıl hac yapıyor. Yemek yap, yemek yiyorlar, gırgır gır yapıyorlar. Adam ticaret konuşuyor. Arafat dağına adam ticareti konuşuyor. Böyle mi hac yapıldı? Adam namazlarda namaz selam verir vermez ne yapıyor selam veriyor ondan sonra dua yapıyor Allahım Allahümme a'inni a'ladık lika ve şükrika ve hüsnü ibadetik Allahümme a'firliği ve arhamdülü ve tübü aleyküm Hede dua billahi hede dua Sen dua edeceksen Kıbleye doğru tamam mı ellerini açacaksın Ama yüzünü hiç kıbleten ayırmayacaksın veya tavuçlarından ayırmayacaksın Namazda yine o şekilde çünkü Ali i̇sadet diyor ki namaz kıldığınız zaman tilki tilkinin gözleri gibi sağa sola yani kafa sabit ama gözler sağa sola. Ali i̇sadet biliyorsunuz. Hayvanın hareketlerinden Aişat ve Sem ne yapıyor? Namaz esnasında Müslümanları sakındırıyor. Burada demek istedi yani İsadet-i yapmış olduğu bütün ibadetler keyfiyetini belirtmiştir. Bu keyfiyetin üstünde çıkan bir daha başka bir keyfiyet o keyfiyetle keyfiyetten dolayı o namazın sevabından bir şey almıyor. Özellikle rükünlerde rükünlerde taviz verirsen biliyorsunuz rükünde rükünde eksik olursa namaz fasittir. Ve size bir hadis anlatacağım. Hat, tahmin ediyorum hepiniz biliyorsunuz. Ali sahabe sevilen bir gün mescitte otururken bir kişi içeri giriyor. Tamam mı? Namaz kılıyor. Hmm. Namaz kıldıktan sonra görevli sesleniyor ki "Esselamu aleyküm ya Resulullah." Diyor ki "Aleykümüsselam." Davasını yapıyor diyor. He. Diyor ki git namaz kıl, sen namaz kılmadın. Tamam mı? İzher diyor ona. Fesalli fe inneke lemtusalli. Git namaz kıl sen namaz kıl. Bu adam namaz kıldı. Namaz kıldı adam. Yani tekbiratü l-ihram aldı, Fatihayı okudu, koyu yaptı, sucud yaptı. Gidiyor. Tekrar aynı namazı kılıyor. Tekrar geliyor. Selamünaleyküm aleyküm ya Resulullah. Diyor ki ve aleyküm selam. Tekrar diyor. Git namaz kıl, sen namaz kılmadın. Bu oldu ikinci. Üçüncüsü tekrar aynısını yapıyor. Tekrar geliyor. Selamünaleyküm ya Resulullah. Diyor ki aleykümselam. Git namaz kıl. Sen namaz kılmadın. Diyor ki ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü diyor. Vallahi bundan başka bilmiyorum diyor. Doğrusu neyse bana öğret. Aleyhisselatü vesselam ne yaptı? Ona öğretti. Peki bu adam niçin Aleyhisselatü vesselam bunu gönderdi? Adam namaz kılıyor tamam mı? Şeyler rükülden kaptıktan sonra diyor ki Semi limen hamide, Düzeltme hemen ne yapıyor? Sucuda gidiyor. Halbuki semiallâh limen hamid edildikten sonra bütün azalara ne yapması gerekiyor? Yerini alması gerekiyor. Çünkü ruku ve sucud rükûndür. Rükûlar, sucudlar nedir? Rükûndür. O zaman bunu bir rükûda bir rükûda tam yapmadığından dolayı Aleyhisselam diyor ki git namazını tekrar yaadeysen namaz kılmadın. Niçin? Çünkü te'dili erkan olmadın ve bu tadili erkan dediğimiz ey rükünlerde tamam mı bilerek veyahut da bilmeyerek yaptığı zaman dikkat ediniz o adam bilmeyerek yaptı ve alimler diyorlar ki rükünü bilerek ve bilmeyerek terk etmek namazı fesada uğratır ama vacip vacibi bilerek terk etmek namazı bozar ama bilmeyerek ne yapar sehv secde yapar namaz bittikten sonra dikkat ediniz ha o zaman Allah rese bütün ibadetlerde ibadetlerin keyfiyetini belirtmiştir. O zaman Ali Satt ve selamın bu keyfiyetleri belirledikten sonra kalkıp bir kişi bu Ali Satt ve selamın verdiği keyfiyetlere veyahut da gösterdiği şekilde aykırı bir davranış yaparsa o zaman bu nedir? O Allah korusun özellikle rükünlerde olursa o namaz fasittir. Ama rükünlerde değilse örneğin sünnetlerde veya hatta adam işte oynuyor sağa sola şudur budur ve burada söyledi Arabistan'da adam simagını şöyle yapıyor şöyle şöyle sonra tekrar açıyor sonra tekrar indiriyor sonra şöyle yapıyor biraz sonra <gülüyor> tekrar indirdi sonra sonra şöyle şöyle yapıyor agalını çıkarıyor <gülüyor> ya ahi inta ey Şab, la, hadi salat. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu böyle mi namaz kıldı? Öyle. Öyle ya. Dolayısıyla burada Müslümanlar maalesef şiddet bazıların farkına vararak, bazıları da farkına varmaksızın alıştı efendim. Alışkanlık olmuş. Alışkanlık. Alışkanlık. alışkanlık. alışkanlık burada o, olduğu alışkanlık. gibi diye şeylerde de alışkanlık yani. Mesela şimdi bizim mescitlerimizde Türkiye'de yani onlara söyle evet Ebu Hanife böyle yapmamıştır. Peki siz ne yapıyorsunuz? Vallahi diyor, böyle alıştık. Olur mu böyle alıştın kardeşim? Sen bu ibadettir. Sen bu ibadettir diye yapıyorsun. Madem ki bu ibadettir. Aç Sahih-i Bukhari. Aç Sahih-i Aç Abu Hanife'nin kitabını. Abu Hanife'nin kitabı ortada yoksa Aç Serahsi'nin, aç efendim, şunun bunun herhangi bir alimin Aç İbni Abid'ini Abu Hanife namazı nasıl kılmış nasıl göstermiş. Okuyarak namaz, okuyarak namaz kılınız. Okuyarak ibadet ediniz. Okuyarak hac yapınız. Tamam mı? Ha, o zaman ibadetlerde tek kelimeyle Ali Satt ve selamın sünnetine bakarak tamam mı nasıl namaz kıldıysa ve eğer Ali Satt ve Senem döneminde yapılmayan bir ibadet Ali Satt ve selam'dan sonra yapılıyorsa o zaman o yapılan olan ibadet nedir bidattır. Dördüncüsü diyor ki anne mübtedi Kad نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْمُضَاهِلِ الشَّرعِ Bidatçı bir kişi diyor. Tamam mı? şeriata karşı tamamen kendini ne yapmış oldu? Karşı karşıya koyarak zıt bir şekilde. Ve bundan önceki sede ne dedik? Bidatçı bir kişi yani halinde, her ne kadar lisanında söylemiyorsa da demiyorsa da mesela din eksiktir veyahut da din tamamlanmadı. Yani fiillerinde, hareketlerinde, şunları da burada gösteriyor. Demek istiyor ki, ya kardeşim evet a.s. döneminde öyleydi, ondan sonra ayet de doğrudur. Maide suresinde mevcuttur. Ama, yani biz bir şey yapmıyoruz, biz ne yapıyoruz? Biz işte şöyle yapıyoruz, şöyle zikrediyoruz, şöyle ediyoruz, böyle diyoruz. Bunların sakıncası var diyorlar. Dikkat et, yani heva ve hevesine konuşuyor. Heva ve hevesine konuşuyor. Peki bu din, heva ve hevese, akla, şuna, buna göre değil. Din tek kelimeyle Kur'an'a ve sünnete göre olması gerekiyor. Ama sen kalkarsın başka dünya işiyle bir iş yapmak istediğin zaman o zaman sen aklını kullan ve o işi nasıl yapacaksan o şekilde yap. Örneğin şu masayı yapan, şu bardağı yapan, şu kapıları yapan, şu ventilatörleri yapan, şu cep telefonları, televizyonları adam şah ne yaptı? Bunlar hiçbirisi Hz. Vesselam döneminde yoktu. Öyle değil mi? Tüfek yoktu. Mesela araba yoktu, uçak yoktu, füze yoktu, şunlar yoktu. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi bir aslında. Ama bu bir nedir? Bu bid'at mezmum olan bir bid'at değildir. Çünkü ibadetle alakası olmadığından dolayı dünya konusunda her ne kadar lugaviyen yönden bid'at ise de tamam mı? Dini yönden bid'at değildir. Niçin? Çünkü amelle alakası yoktur. Ve siz biliyorsunuz yani Ali Satt ve selam döneminde ee, kitaplar, hadisler, sarf ve nahvu veyahutta lügati arabiyye dedikleri tamam? Bütün bunlar tecvid kuralları. Yani şimdi şu anda tecvid tecvid kurallarını verdikleri gibi Ali Satt ve selam döneminde böyle bir tecvid kuralları yoktu. Niçin? Çünkü o insanlar yüzde yüz Dilleri Arapça olduğu için Aliy Satt ve Selam Kur'anı onlara nasıl okuduysa o şekilde okuyorlardı. Ama öyle bir zaman geldi ki insanlar Araplar bile dinleri dinleri değişti. Araplar bile. Mesela örneğin Mısırlar, bu arkadaşlar Mısırlı muhakkak. Yani mesela Mısırla zel diyeceğin diyor ki "z". Eleyse kaderi kim send? Tt anta talfuzun betha, tıklulun sa, sağ? Vahum Arab, Vahum Arab, yeterklemen, yeterlifzun, bi ahruf, fil acıt, uhal fil yani böyle alıştılar. ha o zaman, biz Türkler, Kur'an okuduğumuz zaman, genelde çokları diyor ki, vallah zalim, bazıları diyor, özellikle an Mise, peki vallah zalim dediği zaman, olmaz ki. Hani velâb-zâlin dedikleri zaman alimler çünkü iki kiraat var. Bir velâb-zâlin var bir de velâb-zâlin Bu iki kiraat esnasında mana değiştirmediği ama dedi velâb-zâlin, ellezî ellezî la ilahe illâhu ellezî yani burada ha, o zaman alimler ne yapmışlar? Tecvid kurallarını oluşturmuşlar. Tecvid, geç Ali ve senem döneminde tecvid olmadığı için bazı diyorlar ki işte o zaman tecvid de bid'aattır. sarf-u nah-u da bid'aattır. usul-ül fıkh Tamam mı diyorlar? Fıkıh bidaattır. Şu konuları bu şekilde yapmak bidaattır. Ama bütün bunlar asıl etibariyle vardır. Ama bu şekilde tertiplenmemiş. Bu şekilde tertiplenmediğinden dolayı tamam mı? Her ne kadar yani bidat ise de lügavi yönden bidaat yerine alıyor. Tıpkı anıysa Umar bin Khattab daha önceden anlattı. Umar ibn-i Khattab. Biliyorsunuz ve Vesselam döneminde, Abu Bekker döneminde, Umar'ın bir kısım döneminde tarıvi namazı kılılmıyordu. Sonra Umar bin Khattab ne yaptı? Dedi ki biz bunları bir imamın arkasında toplasak çok daha iyi olur. Topladı. Tamam mı? Ve orada dedi ki bunları bir, bunları bir kontrol edelim. Gidiyor bakıyor ki hepsi bir imamın arkasında namaz kılıyor. Diyor ki nimetül bid'ahâdi. Bu ne güzel bir bid'attır diyor. Bunlar ne diyorlar? Ha Demek ki bir de hasene varmış diyorlar. Niçin? Çünkü Umar bin i Khattab demiş ki ni'metül bilahel. Ama asla baktığımız zaman aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz üç gün veyahut da dört gece Müslümanlarla beraber kendimesinde cemaatle namaz kıldılar. O zaman cemaatın aslı vardır. Aleyhissalatü vesselam döneminde farz kılınmasın diye ve o farz kılınmasından korktuğundan dolayı ne yaptı Hanisatullah Vesselam? hücresine çekildi ve kendi kendine gece namazını kendi evinde kıldı ve Müslümanlar çıkmamaya başladı. Ali ve selam ifade edinceye kadar kimse kılmadı. Abu Bekir geldi. Kimse kılmadı. Ömer Ömer geldi. Ömer'in bir döneminde yoktu. ikinci döneminde oldu. Ha o zaman bu nedir? Aslı olduğu için buna bir bidat demek doğru değildir. Ama diyorlar ki alimler hazi bid'atun lugaviyye diyorlar. Tamam mı? Ey lugati yönden bid'attır. Ama istilahi yönden bid'at değildir. Niçin? Çünkü şer'i yönden aslı vardır. Ali sattü vesselam kılmıştır. Ali ve vesselam kıldığından dolayı o zaman bu istilah-ı şer'i la yuqal laha enha bid'atun. Bid ve biliyorsunuz Şii'ler kesinlikle taravih namazı kılmazlar. Kesinlikle. Diyorlar ki, Bidaatun munkara diyorlar. Şii'ler. Ya zaten cemaatı da kılmıyorlar. Yani adamlar beş vakit namazı cemaatla kılmıyorlar ki taravih olsun. Ama onlar, yani onlar hiç kılmıyorlar. Ne Efendim? Ne, ne namaz Herkes kendi kendine kılıyor. Gidin bakınız camilerinde. Siz Irak'a gitmediniz mi? Ben Irak'a da gittim, Bahreyn'e de gittim, tamam mı? Lübnan'a da gittim. Yani bu burada çok şiiler var. Tabii bunlar e, grup gruptur. Kimisi taş alır, anla koyuyor. böyle koyuyor. Şöyle bir taş var getiriyor, anla arası, buraya koyuyor, üstüne secde ediyor. Bir de dikkat ediyorsanız şiiler burada çok simsiyah oluyor böyle hep. Sert yerlere secde ettiklerinden dolayı, tamam mı? Da o geliyor, bu namaz kılıyor, bu geliyor herkes kendi kendine yani kul yani yati haza baden ma endu madan alen mesela bazı kişiler mevcut yani bazı yerlerden geliyor giriyor kendi kendine namaz kılıyor çıkıp gidiyor o geliyor kul çıkıyor o geliyor hani bu imam nerede pe ben bir ara lunanda daha ilk lunana gittiğimiz zaman dedim bir camiye gireyim namaz kılayım meğer ki bu bir camisiymiş bahre de böyle hataya düştük Girdik camiye bekliyoruz namaz kılacağız. Kimse ama herkes geliyor, kılıyor, Önünden geçip gidiyorlar. He. yine o şekilde gittik. Dedik namaz kılacağız. Arıyoruz. Bilmiyoruz ki. Baktık ki oturuyoruz. Cemaat bekliyoruz. Herkes geliyor, cami kılıyor gidiyor, kılıyor, taşlar koyuyorlar, amma koyuyorlar. Yani demek istediğim bu Ali Sat ve Selam döneminde kılınan taravih namazı her ne kadar bir müddet terk edildiyse de bu istilahi yönden bu nedir? Bu bid'at değildir. Bir akis sünnettir. Ve İslam ümmetinin fakihleri bil ittifak demişler ki taravih namazını camilerde imamın arkasında kılmak nedir? Sünnettir. Niçin sünnettir? Çünkü aleyhissalatü vesselam bizzat kılmıştır. Ha o zaman bu nedir? O zaman bu bid'at değildir. Süre bitti hocam. Süre bitti mi? Üç tane sıra alıyoruz sadece. Bir dakika ne de duralım. Vakit bittiğinden <tosan> dolayı burada dersimize son vereceğiz. Rabbim celle celalühü dilerse yani ömür ve sahat verirse inşallah gelecek hafta bu konuya devam edeceğiz. Hadi Allahu alem ve aleyhi ve sellem barakallahu nabiyna Muhammed alaihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Subhanakallahumma ve hamdika Hocam biz bayanlar bir seneye yakın kitap okuyoruz. Hadi sağırlıklar. Aramızda birkaç tarikatçı kardeşlerimiz var. Takip ediyorum. Ben kardeşler, hala bidatları çok fazla, o kardeşler bizim dediklerimizle, yani sünnetle amel etmiyorlar. Dersi devam ettirelim mi yoksa bırakalım mı? Çünkü galiba kitap okumamız fayda vermiyor gibi düşündüğüm tavsiyeniz nedir? <gülüyor> Peki, dersi idare eden onlar mıdır yoksa bunlar mı? Yani dersi idare eden tarikat ehli olan insanlar mıdır yoksa diğerleri midir? Diğerleri. Eğer dersi idare edenler ve dersi veren yani bu e, dost doğru yolda olan e, hanımefendiler ise tamam mı? O zaman ders dersin devam etmesinde bir sakıncası yoktur. Çünkü biliyorsunuz hidayet Allah'ın elindedir. Allah hidayeti dinemedikçe onlar hiç kimseye de o zaman bunlar ne yapacak? Bunlar anlatacak. Madem ki dersa onlar hakim, onların sözü geçerli, konuyu da onlar hazırlıyorsa, o zaman o diğerleri de aralarına geldikleri zaman fitne fesat yapmıyorlarsa mesela, aygara kopamıyorlarsa orada fitne oluşmuyor, kopmuyorsa mesela birbirlerine düşmüyorlarsa mesela, kava yapmıyorlarsa, çünkü bazen zıt görüşler bir arada oldukları zaman tartışmaya girişerek birbirlerini öldürecek şeye kadar geliyorlar. Öyle bir şey söz konusu değilse benim kanaatim derse devam etmeleri çok daha uygun olur. Çünkü bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün, bir se bu sene olmazsa öbür sene e ne zaman Allah dilerse inşallah o zaman Allah onlara hidayet verir. Allahu Alem. Ekranda odanın Şu da ne şimdi? Şu şöyle ne Şu Yok aşağıya. Yok bu. Mi şey ya. mi şimdi? Yok. O zaman git şimdi. Tamam, ben burda. Hadi. Neden? Çünkü ekran kapandı gitmiyorum. Tamam. tamam. هذا والله عليه مصلى وصلى وبارك ونبينا محمد وآل ونبي وصحبه سلم وجميل. وياك. ال الانحناء في أثناء الركوع لكن القيام من الركوع إذا ما حصل القيام 100% فهنا يكون إيش؟ يكون الركوع الركوع ساقط. السجدي يروح يروح في قلب جاهز ده ده göğüs eplezi, eplezi, dört, Burada Ali Sad ve biliyorsunuz eplezi, ki eplezi. diyor ki köpeğin oturuşu gibi, secdeye gittiğiniz zaman köpeğin oturuşu gibi oturmayınız. Köpeğin oturuşu nasıldır? E ben göstereyim o şey yapın. Köpek oturduğu zaman şu kalçaların üstünde oturarak ne yapıyor? Ha, bu şekilde oturuyor köpek. Öyle değil mi? Evet. Şimdi erkek olsun kadın olsun evet. namaz kıldığı zaman şu dirsekler ne olacak? Dirseklerden yerden kalkması gerekiyor. Bazıları şöyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor, bazıları şöyle yapıyor, bazıları, şöyle yapıyor. bazıları böyle yapıyor. Bu ne? Anne Saat ve Senem tutkun yani buraya veya o yaptığı gibi gittiği zaman burası ne yapacak? Burası açık olacak yani bu şekilde. Ama hocamızın söylediği gibi bizim orada diyorlar ki henefi fukahasına göre diyorlar ki kadın erkeklere nazaran bir der, kendini toparlayacak diyorlar. Heysel'e bir de böyle bir hadis var. Öyle de yok o hadis tamamen zayıftır. Sünen İbni geliyor ve bak yani kadınlar bizim Türkiye'de böyle yapıyorlar. Öyle değil mi? Yapıştırıyorlar öyle mi? Yapıştırıyorlar. Göğüslerini ve şeyi onu Ellerin ellerimin kalması tamamen alimlerin içtihadıdır. Ve bu içtihat sünnete aykırıdır. Yani Ali Aleyhisselam diyor ki: "Sallu kema ra'eytumuni nusalli." Maal: "Nisalar oruçluyor ve Böyle bir tefrik yoktur. Ali Aleyhisselam da diyor ki: "Huddu anni manasikakum." Namazda diyor ki: "Sallu kema evet. nereden getirdiniz? Bizim Türkiye'de kadınlar diyor ki: "Kadınlar burada namazı ellerini koyuyorlar. Erkekler de koyuyorlar Hı -hı Peki bize gösterin. Kadınlar ile erkeklerin arasındaki tefriki bize gösterin. Evet böyle bir hadis var. E Ama her hadis zayıf. Tahtı sırra. Tamam. Bu zayıftır. Yalnız ben henefilere söylüyorum yani. Yani biz Türk ve henefi var. Kitapla Yani nasıl? Nerede? Kadınlar göğüs üzerinde. Erkekler göbek Değil. altında. Delil yok. Delil yok. Ama diğeriniz zayıf olmazsa uygulanmaması gerektirir diyebilir miyiz? Tabii zayıfsa amel etmeyeceksin. Ağvam tabaka yaptığı zaman, mesela Hanefi mezhebine mensuptular. Ama senin gibi ilim talebesi, hakkı bildikten sonra sen kesinlikle buna uyamazsın. Ama ağvam tabaka, şimdiki mesela bizim Türk toplumu, ağvam tabakadır bilmiyorlar. Hocalarında ne aldıysalar onu yapıyorlar. Ama bir kişi hadisi onlara naklettikten sonra, akılları da onu aldıktan sonra bir daha yaparlarsa, o zaman buna almış oradan. Şey o salada elvani elbani bu şekilde her birisinin yapılabileceğini sünnet olduğunu yani neredelerde bu şeklin el bağlama şekli bazı canlı kıyabilir yani göbeği altı göbek yok göbek altı kesinlikle söylemiyorum. Şu anda bende istersen çıkarım. Kitap bende. doğrusu hangisi yani bağlama şeklin doğrusu? Doğrusu aynı Saçbaş İmam Şafii. İmam Şafii'nin kan tenyaba yeri ala ala فوق السره fi yani ala ila فوق ihtilaf ala surra ay tam göbeğin üzerinde olabilir فوق السره ay üstünde şey bu biz Türkiye'de Türkçe'de mesela üstünde dediğimiz zaman bir, burada da olsa üst diyoruz üstünde de olsa üst diyoruz değil mi Hı. ama evet. Arapça'da değişiyor ala surra ve فوق السره arasında fark var yani mesela هذا السره هذه السره Ala surra معناها يزديز بلا üstünde. Fawqa surra manası bu şekilde olması gerekir. Bu var. Fawqa surra hadis sahihtir. İmam Ahmed bin Hanbel ekip bu konuda bir rivayet var. İmam Şafii rahimeullah aynı şekilde. Rasailü's selam. Kana yala aliyye ala sadr. Bazıları öyle yapıyor. Bu da doğru değil. Yani bu da doğru değil. Şöyle evet ben doğru. Buraya böyle. Ya göz şurasınız. Bu kaburgalar var ya. Aga yani, sadr. <gülüyor> Fe, bazen Aişe sallallahu yani bu şekilde bazen kan yap her şey bu şekilde bu şekilde ne yapıyordu tutuyor bir de bu şekilde Bu şekilde o şekilde veya bu şekilde bazenler da böyle yapmıyor bu da yanlış Türkiye'de ben gördüm Türkiye'de. Burada da, da söylediği Arap İslam'da da var. Sudanlar da. Sudanlar. He bak. duruyorlar. Hatta şöyle, Arap, var, bayağı bayağı bayağı şöyle Arap, duruyor. Bazı Sudanlar şöyle duruyor. Adam şöyle. Arkadan baktığında şöyle yan duruyor biraz. Yanık duruyor. Yanık da. Sudanlar bile Şafi'iler. Ha bu şekilde yapıyorlar. Böyle. Ha bu şekilde. Arkadan baktığında ona şöyle duruyor. He. Baya böyle değil. Bu da doğru değildir. Yani bu yanlış. Hadi hata. Tamam. Bu da hata. Bu da yanlış. Burası aksi, burada ya, yok. Ya şu göbeğin üstüne yap. Bu şekilde olacak. Ha bu şekilde. veya da bu şekilde. veya da bu şekilde, veya da bu şekilde. Bunu biz hepsini yapıyor benim. Şöyle yapın herkes hepsini soruyor. Hanefi fukasına göre erkekler nasıl yapıyor? Ha bu şekilde yapıyor Hanefiler. Hadi söyle bir şey yok. Yok efendim bu küçük parmağım gelen, gelecek, baş parmağım gelecek. Yani şey bir de bir de şey, bir de Şeker Güzel olur, hoş olur. Daha millaslı. Aresi de bu. beraber araştırdım. de bu. Eee kitaplarını araştırdık. Sadece müstahaptır diye bir ibare getirmişler. Amrettin hocayı katı numarası düşur etmekse şöyle yere kapanması müstahap görünüyor. Evet, i̇şte hoşunuzdur. Avret yerlerinde tesettürümüz hanımlığı baktan. Peki şey, şey, müstahap ne demektir o zaman? Sadece olarak değil de uygundur yani. yani müstahap ne demek? Al-müstahab hiyye de sünnet Allahu yezekir. Müstahap demek sünnet demektir. Yani mustahab demek sevilen ve hoş görülen uygun olan yani mı? Yok mustahab yani Türkçe istilah, Arabçe istilahında yani, menhşergi istilahı Şergi. İsa, İsa. Ee, eğer eğer bana öyle şey mustahab yani bu sevilen hoş Daha doğru ve daha. uygun olan şey demektir. Süper alfa süper mü? Aynen. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. El bid'a شلون تقول البدع المستحبه? المصدره değildir bu. Ha o zaman sünnete aykırı olan her şey nedir? Bid'attır. Kesinlikle. Bid'e maalesef şiddet O bid'at sünnetin yerine alıyor. Şekil sen çok öğreniymiş gibi davranıyorsun. Tabii canım. Aynı kitapta özellikle sehetmekte o şekilde geçiyor. mesela adamlar şu o Mesela şu boynu şeyle yapıyor. Adamla boynu şey yaptı başını mezh şu Şurası ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Ve bu bizzat ben Fethül Kadir'de gördüm. Ve haşiyede muhakkak diyor ki, هذا hadithun vaif. Tamam mı? İmam-ı İlbani Rahimahullah'sı e -il hadithu daif adadı, değiniyor. Ve bu hadis kesinlikle aleyhissalatü vesselam tarafından söylenmiş bir söz veya da yapılmış bir fiil değildir. E biz anlatıyoruz. Maalesef şey diyorlar ki yani diyorlar ki bizim hocalarımız bize sünnet Biz de yapıyoruz. E diyoruz ki bak bu hadis zayıf diyor. Ya diyor ki bu hadis burada var mıdır? Yani kitapta var mıdır? Mevzu olma nasıl ya? Zayıf arasında fark olması gerekmiyor. Orada hadis biliyorsunuz bir zayıf cidden diye bir şey var, bir de zayıfa. Yani bütün hadis uleması bu hadis üzerinde bir ittifak diyorlar ki bu hadis hadis zayıf o zaman bu hadis zayıf ise bil ittifak, kesinlikle bu bunu yapmak caiz değildir. Ama diyelim ki bazı hadisler var. Tamam mı? Bazıları diyorlar ki hasendir. Bazıları diyor ki zayıftır. Özellikle İmam el çizgisinde ne diyor ki? Diyor ki hadis hadis li şevahidi diyor. Yani hadis kendi nefsinde zayıftır. Örneğin. Hadis <gülüyor> نعم الحديث الضعيف في بعض الأحيان يأخذه ولا ما لا إذا كان حديث هذا اللي كنت تتكلم مع الأستاذ آه. يعني إذا كان حديث ضعيف جدا تمام لا يأخد به لكن إذا كان حديث ضعيف وليس هناك حديث صحيح يعني يناقض حديثه هنا حيناء، بعض العلماء قالوا يجوز العمل به لماذا لأنه ليس هناك حديث صحيح يناقض هذا الحديث Harfte ki birer kip var. Şeyde, Eynen. şeyde sahihat şu, el mesela ensel alacaklar ve zayıf hadisler. Yani bu işte kullanılması hadisin Peygamber'e dayanma şeyinden dolayı, ihtimalinden dolayı. Yani gelmiş ama zayıf rabelerin tenkide uğramasından dolayı. Bu yine de e, hadis aksepte mi edilir? Anlamaz mı yani? Hadis mesela. E, biliyor musun? hadis zayıf olunca ne demek nasıl hadis zayıf oluyor yani şey, şey Örneğin, de de kullanmıyoruz biz ama. diyoruz ki şöyle diyoruz ki şimdi burada kaç kişi var şöyle bahsedelim. Diyor ki mesela Hasan, Hüseyin, Ali, Ahmed, Mehmet falan filan filan bu bunu görmüş bu bunu da görmüş ama bu bunu görmemiş ama diyor ki an ينقل ki Fayda ma raağı, ve ıala an fülan, fagnaa hina eşi, aslan hina mı? Fagnaa da Yani her ne kadar an sattısa, an isbat ettiği sallerde, hadista Raüller arasında bir kesik olduğu için birisim kitaba diğer diğeri görmemiş. O zaman bu hadis doğru değil diyorlar. Özellikle sahip hadis varsa, bu ense ense şeyi var ya, yani buna Bu konuyla ilgili sahih hadisler var. Yani Ali vesselam, tane eş, şuradan ellerini şöyle koyardı, ondan sonra getirirdi. Yani enseyi sildiği, yani kesin yok. Dolayısıyla sahih hadisin varlığında, sahip cidden hadisle amel etmek kesinlikle doğru değil. O zaman muyuz Abi canım meslek etmek bida tabii sadece baş sadece baş Ahmet abi 20 hafta hafta Osman Radyanan başka var mı bir tane Osman o yapmış olduğu uygulama var ya dedi soruşturmada kaç tane hadis nakletti dedim hadis naklettim halet babında hatırlamıyor musun bazen diyor <gülüyor> diyor ki yani zikrin eftarı ne? Yani la ilahe illallah demek tamam. Mahsur yok onda. Eftarı oranında. Kendi kendimiz oturdur. Sünnetten yapılan zikrler mesela subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah allahu akbar ve yokta subhanallah ve yokta elhamdülillah ve yokta allahu akbar mesela Subhanallah ve bihamdi Subhanallah el azim subhanallahü el azim ve bihamdi Subhanallah. Subhanallah. la ilahe illallah. ehlahu la şerik ve la ilahe illallahü mülk ve la ilahe illallahü allahu akbar aleyhissalatü vesselam namazından sonra sayarak يزدف على إله إلا الله أحد ولا, ولا شريك له مرة لكن أنت تأتي, تأتي بالتسبيح مثلا التسبيح عددها ألف مرة ثم تجلس هكذا في البيت او في المسجد مثلا ألف مرة تقول لا إله الا الله أحد ولا شريك له لهم ألف مرة. ما أن من أنت تقول لا إله إلا الله عدد المئة بعد المئة لا تعد يعني يزدف على صورة صيما مئة مرة عدد لا إله إلا الله سنة. مثلا سبحان الله وبحمده مئة مرة الله السلام والسلام صايم مئة مرة أما أنه سرى فضلا يأتي مقصد صايم مقصد يفجأ ونكنا عندنا يوقي الذكر يعني هناك ذكر مقيد وهناك ذكر مطلق مقيد أي مقيد بالأعداد قدل الصلاة بعد الصلاة مثلا بعد الصلاوات مثلا هل فضنا مصدان سرى؟ 3 33 defa subhanallah subhanallah. 30 tamam. defa elhamdülillah elhamdülillah. 33 defa Allahu ekber. Tamam. Sen katlıp da mesela 35 36 30 nasıl olursa zikir hayırlıdır, güzeldir. Var ya biz bunu 30 değil de yani 60 defa yapalım derse. zikir olmakla beraber bu doğru mudur? Niçin Ali ve vesselam'ın koymuş olduğu keyfiyetin üstünde çıktığından dolayı caiz değil. Ama şaşırmaz fazla söylersin. söylersen yanlışı var. ayrıdır o bile rakere yani istiyoruz. Çünkü ehli tarikat ne yapıyorlar? Ehli tarikat mesela 5 hani çek, 500 çekiyor, 1000 çekiyor, sayarak sayarak. Hani sabtu ve selam saydığı yerlerde saydığı kadar sayacağız. Saymadığı yerlerde saymayacağız. Onun için İmam-ı diyor ki: "Sünne Sünnete, sünnetek." Tamam? Sünneti ve sünneti terkiiy ki sünnet-i risolullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı sünnetler. Sünnetün terkiye aleyhissalatu vesselam terk ettiği şey bizim hakkımız onu terk etmek sünnettir. Ve biz bu derslerimizde inşallah değineceğiz. Yani هناك bid'at terkiye Biz bunu işledi dikkat etseniz arkadaşlar. Bid'atun terkiyye. Ve هناك sünnetun terkiyye. Ne nedir bid'atun terkiyye? Adam Ali sallallahu ve sellem hayatında yapmış olduğu bir ibadeti kendisi tedeyyünen, Allah'a yaklaşmak için yakın, o ibadeti terk ediyor. Bu nedir? Bir daha evet, Örneğin. Örneğin. Mesela biz örnek verdik. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Hatırlayacağım. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına 3 kişi geliyor ya. Diyorlar ki bir soralım hele ya. Bakalım Aleyhisselatü Vesselam nasıl ibadet yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına gidiyorlar. Tabii İslam'a yeni girdikleri için daha Aişe hatun selamdan her şeyi duymamışlar. Ve soruyorlar Aişe hanımlarından birisine Allahu alem umme Aişe ve reca celle Allahu aleyhinden rivayete göre umme ise umme Fatıha selam a diyor lafıkun <gülüyor> ki diyor ki, <gülüyor> diyor ki Ayşe, veya Aişe beyto umme selam Allah aleyhinden biri olacak diyor ki tamam. Allahu aleyhisselam Allah Allah Allah gece bazen yatıyor, bazen kalkıyor. Gündüzleri bazen oluş tutuyor, bazen oluş tutmuyor. Bir de hanımlarına da yaklaşıyor yani cinsiyet mesebete yapıyor. Böyle birbirlerine bakıyorlar, o ona bakıyor, buna bakıyor. Acayip. Yani Allah istesin sen ay barda bu kadar az mıdır diyorlar. He. Sonra birbirlerine, ya diyorlar ki gayet normaldi çünkü herkes geçmişi Sala ve gelmişi affolunmuş. Ama biz normal insan olduğumuz için yok. Biz daha çok kılmamız gerekiyor, daha çok yap Ne? <Gülüyor> diyor ki, vallahi diyor, ben diyor bütün gündüzleri ömrüm boyunca oruçla geçiriyorum. Yani hayatta orucunu bozmuyor. diye de diyor ki, ben diyor bütün geceler, ömür boyunca geceleri hiç yapmıyorum, hep ibadetle geçiriyorum. diye de diyor ki, ben de ömür boyunca hiç hanımlarıma yaklaşmıyorum. veya hatta hiç evlenmiyorum. Tamam mı? E, ee, erkekler için, yani burada böyle bir şey de yok. Ayas-ı böyle bir şey yapmadım. Ha bu nedir? Bunu ne için yapıyorlar? Sözde onlar Allah'a yaklaşmak için. Ama aleyhissalatü vesselam bunu ne yaptı? Bunu bazen yaptı bazen yapmadı. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam'ın yapmadığını birisi kalkıp da bunu yaparsa veya da terk ederse yani evliliği terk ediyor adam. Bu nedir? Bu sünnete aykırıdır. Hiç gece uykusunu tamamen terk ediyor. Bu nedir? Bu da aykırıdır. Onun için elbidatü terkiyedeği budur. Bir tarafta el sünnetü terkiyye. Yani ve selam mesela. Bayram namazlarında ezan okutmadı, Biz de ezan okutmayacağız. Çünkü o terk etti. Bizim hakkımızda bunu terk etmek nedir? Sünnettir. Öyle değil mi? Küsuf mesela. Küsuf ve küsuf namazına ezan okumadı, Biz de okumayacağız. Ama birisi diyor ki ve hakikaten olmuş yani bazı yerler Hindistan'da bunu yapmışlar. Ve demişler ki madem ki öğle namazına, fecir namazına, beş vakit namazı ezan okunuyor. E bayram namazı da var. E bu da namazdır. O zaman bu bayram namazına da namaz o ezan okuyalım ve okumuşlar. O <gülüyor> orada selefi cemaat bunlara yani <gülüyor> o kadar anlatmışlar, anlatmışlar zamanla derken büyük adamları soktular. Böylece terk ettiler. Ha o zaman Ali Aleyhisselam'ın terk ettiği bizim hakkımızda da onu ne yapma? Terk etmek sünnettir. <gülüyor> Dolayısıyla ve Vesselam'ın yapmadığını yapmamak bizim hakkımızda nedir sünnettir? Yaptığını yapmak bizim hakkımızda Peki. sünnettir. Keyfiyet babında da ve Vesselam'ı nasıl yaptıysa o şekilde yapmak. Aleyhisselatü Vesselam yüz defa la ilahe illallah demiş biz de yüz defa diyeceğiz. Sayarak yani. Ama 100 defa dedikten sonra yürürken, otururken, çalışırken, ne yaparken sen de söyle la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü, senin dilin Allah. Allah a, Allah almak için devamlı ne olsun? Devamlı. Yani onu alıştır. Çok söyledim ama sayarak olmayacak. Yani Ali Sadvese'nin. <gülüyor> yani Efendim. Mu? Türkiye'de zikir var. Ha vallahi burada hepimiz eminiz buna cevaz verdi. Ben biz zat onu bir icare dinledim bismillah. Tabii hocam ben benim bir sorum Mesela dersek Subhanallah adede halqi ihdeset. Adede halqi kadar ajra şey alır mıyız? Evet. O zaman diyeceğim ki la ilahe illallah mit Yani böyle oldun mu ben mit yapmış olurum. Niye Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmadım Ama varmış bu, adede Yok, sabah zikirlerinde bir dua olarak böyle geçer. Ama tesbih olarak değil. Bunun devamı da var. Yani. Aleyhisselatü Vesselam'a, fi adkaru sabah adkaru s-safi, yasasem Allah'a, ve bi hamdî, adede kalbî, ve nefî, ve midâde kalimâdî. Bu, bir dua olarak. Ama sen oturacaksın <entrepreneurship> diyeceksin ki <ü invoke> la ilahe illallah vehhdehu la şerike leh lehü'l mülk ve lehü'l hamd ala kulli şey'in kadir. Adedı halkı ve ayda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi <Nixon> ve sellem'in devamlı yaptığı belli zikirler var mı? He. Vardır. Mesela. Mesela hüsn-ü misl marsize de yok mu? Katan. hayır al yani belki dinlemeye. Size hüsn-ü misl diye bir kitap var. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bütün zikirler yani günlük olarak. Tabi yani. canım günlük. İster sabah olsun, ister akşam olsun, ister gece olsun. Efendim? Ben de Verirsin. Hüseyin şey, abinin şey abi. de vardır da. Mesela Peygamber Efendimiz <gülüyor> Aleyhisselatü ve Vesselam mefhumen had-i şerifte buyuruyor. <gülüyor> Kim ki günde yüz defa la ilahe ilahe derse mahşerde yüz ayın on dörtü gibi parlak olacaktır. İşte Bunun faziletine de. inanarak insan yaparsa mahşerde inşallah o sevaba nail olacaktır. İnşallah ama Mus bu sayarak yüz defayı açmayacak sayarak. Evet. Yani faziyat, yüz defa bittikten sonra faze kendi kendine saymadan yapacaksınız. Yolda böyle. şey olmaz. Saymadan bir şey olmaz. Salavat-ı şerife. Ya, yani mutlak zikri ile meqayyet zikri arasındaki. salavat şerife. Mutlak yani. ay salavata sayılara bağlı olmak. Mutlak ay sayısız bir şekilde istediğin kadar söyle ve Salavet şerefiyi sınırlamak anladım. doğru mudur? Evet, Mesela girdi yüz defa la ilahe illallah yüz defa salavet şerecan. Yüz defa tebessüm fal. Sınırlamak bir mı oluyor? Yanlış mı? Burada Ali Şerif Selam sabah ve akşam zikirlerinde Ali diyorlar ki bir ittifak Ali Şerif Selam e en azında on defa salat getirmektir ve en ifdal salat da salatul İbrahimiyye. En az da Allahumme salli ala, bu, en azı. Allahumme salli ala Muhammed. Bu en azı. Ve hatta Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ama en nedir? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemme sallayt ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. Yani salat-ı İbrahimiyye. En hamlubu budur. Sabah zikirlerinden sonra yani sabah zikirlerinde zikirleri, 10 defa Hanımlar demişler ki en azı on defa. Ya bunu şimdi ne şey yapıyorsunuz? Namazlarda bunu on şap, defa? Bunlarla e salat getirmek e lazım. Tahayyat okuyorsun bunu evden? Yok bu ayrı Dışı yani. Da, ayrı Sabah cevap. ve akşam zikirlerinde. Çin, çin, çin. Yani. Abi, Sabah ve akşam zikirlerinde. Çünkü Aleyhisselatü diyor. Yani Sınırlı. kişi ne kadar ona salat ve selam getirirse o kadar Ali Aleyhisselatü Vesselam'a öbür dünyada ona ne olur yakın olur. Şu anda Türkiye'de hocam bunu çok salat getirmenin vitaat olduğu konusunda fikirler var. Yani peygambere salat eee inallahu ve melekleri ve resulünü selamın aleyhi <gülüyor> ve sellem. Allahu Teala <-Takir gülüyor> zaten desteklemiş. Desteklemiş Peygamber peygamberi. Tekrar desteklemene gerek yok. Allah peygamberin hayattayken onu hayattayken vefat ettikten sonra söylemeye gerek gelirmez. yok. Böyle bir çarpık zihniyet var allah ıslah etsin. Bu demek ki bizim konumuzla ilgili. Miraat ne demektir? Miraat Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, döneminde ve evet, o zaman da olmayıp sonradan icat edilen şey demektir. Bunların şimdiki sizin söylediğiniz bu şey yeni bir icat olduğu için ve bunu da Allah için, yine yani ibadet için Allah'a yaklaşmak için, yaptıkları için bu da nedir? Bidaattır. Ama daha başka bir meseleyle, mesela dünyevi şeylerle olursa o zaman bu nedir? Bu bidaat sayılmıyor. Örneğin Ali Vesselam döneminde böyle ferş var mıydı? Böyle koltuk var mıydı? Yok, bu normaldı yani bu adetler, örf adetlerde adetlerde onun dünyevi şeylerde bidat söz konusu değildir. Hanım şey. bidat sadece ibadetlerle ilgilidir. Ee, İmtihanı da olsun. Önceki sebebi aynı şeyler var. Ee, Yahudilere muhalefet etmedeki hadislerin maksadı yani bir zihniyet, bir düşünce, bir yaşantı eğer bizi e, İslamdan uzaklaştırmaya sebep olacaksa yani bu, e, buradaki şey de diyelim ki bir batı tarzı, tarzı giyim, batı tarzı ev döşeme, batı tarzı bir e, yani hayat şekillendirme. Bunu e, bir adın içerisine mi sığdıracağız, yoksa bunu farklı bir tanımlamadan bir daha bir daha anlatacağım. Bizimle <gülüyor> <gülüyor> diyor Peygamber Aleyhisselam. Mesela e, hayvanlarınızın üzerindeki semeri Yahudilerin bir bağlama şekli varmış ya da üzerine. Onlara muhalefet edin böyle yapmayın ya da. Ayakkabılar anamaz, kılavızlar sıkılın. Burada bir e, normalde on tümüyle ayrı hareketmek var. Şu anki yaşadığımız <gülüyor> dünya hayatı. Anladım, şimdi anladım. <gülüyor> Yahudi ve Hristiyanlara yani ehli kitabın şiarları var, tamam mı? Ve biliyorsunuz geçmişte bu papazlar, hatta şimdi papazlar giriyor böyle zınlar, buna zınnar diyorlar. Tamam mı? Böyle göbekleri üzerine babi şey, bab bağlıyorlar. Buna Bunun ismi zınnar. Bir kişi bu zınları bağlarsa ne olmuş olur? Hristiyanlar veya ehli kitaba benzediği için burada Şimdi. haram işlemiş olur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوْ Tamam mı? Burada Aleyhisselatü Vesselam ne ediyor? Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yahudi ehli kitap diyor ayakkabılarla namaz kılmazlar. Siz onlara muhalefet ederek ayakabılarınızla namaz kılınız. Diyor ki ehli kitap diyor sakallarını sakallarını boyatmazlar. Siz onlara muhalefet ederek sakallarınızı boyatınız. Öbür tarafa diyor ki Aleyhisselatü yani, Vesselam sakallarınızı bırakınız bıyıklarınızı kesiniz. Müşriklere muhalefet ediniz. Sakallarınızı bırakınız. Bıyıklarınızı kesiniz. Mecusilere muhalefet ediniz. Yani bu ibadetlerde Müşriklere, ehli kitaba muhalefet etmek Müslümanlar üzerinde vaciptir tabi. Ve onların şiarlarını da edinmemek lazım. Örneğin, Hristiyanlar salip onların şiarıdır. Kalkıp bir kişiyi buraya salip, bir Müslüman buraya salip koyarsa Hristiyanlara, ehli kitaba benzediğinden dolayı bu nedir? Bunlar futtu tabi. Çünkü salip onların en büyük şiarlarıdır. Hatta dikkat ediyorsanız dikorlarda bütün Müslümanların camilerinde bu gibi haşları salipleri camilerde gör Biz zat Medine mütmedine buna Aleyhisselam mescidinde birçok yerlerde tabi bu siyonistlerin masonların bazı şiarları var mesela bizzat salip var Sallip baya salıp Mihraplarda koyuyorlar. bakınız mihraplara bakınız bazı mescilerde mihrapların şöyle şey bakıyorsun ki şöyle salip var Bilinçli mi yapıyorlar, Bilinçli yapıyorlar bazıları, evet Dekorlu yapıyorlar, yapıyorlar ama ya ona söyle mesela imama söylüyorsun Tamam mı mesela minberin üzerine şöyle demir koymuşlar, ne yapmışlar böyle sariip şeklinde yapmışlar <gülüyor> diyorsun ki ya şey hele sariip ya işte ya ya abi sariip lazım mı kuda ve lazım mı kuda uzun ve kısa olacak, şu kısa olacak, şu kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa kısa bu salib diyor. Bu salib ya Anlat anlat anlamıyor. Hatta burada böyle anlamıyorlar. Halbuki bunlar genelde bilinçli yapıyorlar. Ve geçen ben inşallah evde getireceğim, size getireceğim. Camide gördüm şöyle bir kağıt. Yahudi ya Hristiyanların arasındaki bütün kiliselerin haçları. Çeşit çeşit haçlar var. Altın çeşit, altın çeşit çeşit salibler. Hani hep Salip çeşitleri var. Hatta şu gemicilerin demiri var ya, zinciri o bile. Ha, o bile, bile saliptir. O geminin şeyi var ya, saliptir tabii. Yani bir kilisenin olsun. salibi, o salibidir. Bir mezhebin arttığı tarikatın şeysi. Yani kilesi. dediğin gibi bir tarikatı veya hatta bir mezhebin salibidir. Ha, o zaman sizin sorunuza cevap olarak, Yahudi ve Hristiyanların kullanmış oldukları şiarları, Müslüman kullanamaz. Kesinlikle. Onun için Yahudiler takkayı şuradan giyiyorlar. Aç şekilde. Değil evet. mi? Ve Pakistanlar bunu yapıyor. Ben bazen bizim yanımızdaki Pakistanlara anlatıyorum anlamıyorlar. Aynen onlar gibi giyiyorlar. Ha şuraya. Hayır, takkayı olur. şuraya koyuyor. Bu nedir? Hez min adatü bi Yahudur. Leysa min adatü müslüman. Şia. Şia. Dikkat ediyorsanız sarıp yedikleri zaman saçlar buradan çıkıyor. Ha şuraya tutuyorlar. sar bunlar çıkıyorlar. Ben bütün alimler diyorlar ki bu nedir? Kimi taklit ediyorlar? Onlar Yahudileri taklit ediyorlar. Çünkü Yahudiler başlarını buradan açıyorlar. Şuraya kadar. Şuraya koyuyorlar. Dolayısıyla kalkıp bir Müslüman bunu giyerse her ne kadar kastetmiyorsa da yapmış olduğu fiil kesinlikle caiz değildir. Her ne kadar kastetmiyorsa. Size bir örnek vereceğim. Allah Celle o kadını nasıl yarattı? Kılsız, biksiz. Kalsız ve biksiz değil mi? Erkeği nasıl yarattın? Kıllı bıyıklı, sakallı, obluklar. <gülüyor> çok nadir erkekler. Çok nadir erkekler <gülüyor> sakalları bir. Sen alınmaz, Sen gerçekten <gülüyor> sen. <gülüyor> yani ben e, örnek <gülüyor> vermek için. Çünkü alimler, alimler bu konu konuyu açtıkları zaman diyorlar ki kişi bıyıklarını ve sakal sak, e, bıyığını ve sakalını kestiği zaman her ne kadar kadına benzemek için kesmiyorsa da şekil itibariyle aslında benziyor. Onun için ah, diyorlar ki. ki he, onun için diyorlar ki yani ne yapacaksınız? Sakalınızı ve bıyıklarınızı keseceksiniz. Ve dikkat ediyorsanız Aliysa sevme diyor ki, bir bir diyor var. ki urhul liha ve qussu'ş-şaware khalifu'l-mecus. Mecus nasıl yapıyorlardı? Mecusiler bıyıklarını yani. ve sakallarını kesiyorlardı. Batıyorlardı hocam. Yok, iki çeşit var. Bazıları falan bazı böyle okay. Yok. Bak. Mecusiler, şimdiki bizim Osmanlılar bir bir pala büyük böyle yapıyorlardı ya böyle, böyle para büyük yapıyorlardı. Mecusiler arasında böyle bir adet varmış sakallarını kesiyorlar büyüklerini. Şimdi dürziler yapıyor bunu. Hiç dürzileri gördünüz mü? Dürziler Bıyıklarını böyle pala pala yapıyorlar dürzile. Sakal yok ama büyük var. Onlardan almışlar <gülüyor> Bu nedir? Bu meclisilerin adetlerindendir. Meclisiler hem bıyıkları hem sakalları yani mesela kabile kabile bir kabile sakallarını ve bıyıklarını kesiyorlar. Şimdi mesela Mısır'da, Türkiye'de عندukun fî mazrı indene fî türkiyâ yani ağlebin nâs terahum حاقين اللحى والشوارب. في تركيا كذلك يعني في تركيا نفس الشيء. نعم. عندنا صرف صرف أمنية أيوة. <تصفيق> <تصفيق> <عرض دلوقتي. تصفيق> <تصفيق> هههههههه. <تصفيق> <بس بس ألم تصفيق> سألني الأخ يعني يعني سألني سؤال يعني هو ما يقصد أنا قلت له الرجل ما يقصد التشبه بالمرأة. السؤال السؤال قال مثلا إذا أحد من المسلمين. فعل شيئا من عادات اليهود والنصارى. هل يجوز؟ لما التشبه يتقون فالنصارى ايوه انا قلت الحديث لكن انا اقصد احياناً واحد يفعل شيء من عادات اليهود والنصارى ولا بيقصد؟ ايوه آه. ما آه. يقصد آه. هو التشبر باليهود والنصارى آه. هو ارتاح لشكله كده مثلاً لا لا هو يعني صار تعالى الأرض في تركيا في مصر شم حلقة اللحى. وشو هذا؟ هذا من عادات المسلمين يعني صح ولا لا؟ نعم اه لا اه لا. نعم يعني عنده برنامج انه يروح يتجوز او يعمل فرحه لازم يتحلل و هو ما يقصد يعني صداني كان سمعانيم اللي مسها ابو قرديشنا يعني قدن لرا يعني نورما سنه هو فندق بيطلب منه ان يشتغل بفندق الجواري اللي عشان يعني نتكلم على على يعني الحكم الشرعي الجواب يعني هذا الاخرين ملاحظه اذا سالته اسال الاخ إذا قلت له أنت بهذا الشكل فعلاً تريد أن تقلد النساء في الحاوضة الثالثة ما يقصد يعني هو ما يقصد ولا غيره ولا الثاني ولا الثالث تمام ولا يقصد التشبه يعني أغلبه ما يتشبههم بالمصارى كمان قد يكون منهم يتشبههم بالمصارى الحكم الشرعي الحكم الشرعي يا أستاذ حلق الليها والشوارب في الإسلام لا يجوز اللهم محمد ابو زهرة المصري عندكم في مصر <تصفيق> محمد محمد ابو زهره diyor من العادات وليس من العبادات في والله هذا أوزمان. هذا كلام محمد ابو زهره تركي محمد ابو الله يرحمه تسلم لو ممكن نقول بالضبط محمد ابو زهره ممكن نقول بالضبط محمد ابو محمد محمد <تصفيق> <محنم>. <تصفيق> يعني تبع <شوك. تصفيق> محمد أبو زهرة رحمه الله يعني كان عنده علم كان عنده لكن أخصى في أشياء لذلك نحن لازم نكون موصفين لازم نكون موصفين العالم أحياناً يخطي وأحياناً يصيب فمثل محمد أبو زهرة له مواقف مختلفة جداً لا. يعني مثلاً له عدة كتب نعم هو خالف بعض الأشياء أباح الغينة مثلا والموسيقى مثل محمد الغزالي مثل شو اسمه هذا هذا كثير منهم أح أح الأغاني والموسيقى أخطأوا فيه لكن لو فنحن مثلا نحن ننظر إلى إلى الحسن فيه محمد محمد أبو زهرة رحمه الله يعني أصاب في أشياء كثيرة وأخطأ في أشياء كثيرة تمام فنحن إيش نجله على ما أصاب فيه tamam ve ala ma yani isabet ettiği yerlerde biz onu ne yapıp takdir ederiz ve onun dediğini yaparız ama hata ettiği yerlerde biz ona ona ne yapmayız onu örnek almayız biz iyi yönlerini zikredeceğiz ama hata ettiği yerde diyiz ki burada hata yani. Yani, örneğin mesela şimdi bizim bizim alimler mesela ustad be diyoruz zaman rahimeullah yani ahtafia şey bu asarla fi yani bazı yerlerde isabet ettiği, bazı yerlerde hata etti. Yani bunu tariften silmek de insaf, insaf, insaflık değil gerçekten. Yani şu anda nice ustalar, alimler var mesela diyelim ki şu anda nice profesörler var üniversitelerde. Birçok güzel taraflar var, birçok kötü taraflar var. Biz ne yapacağız? İyi taraflarına bakacağız. Kötü tarafların da kötü olduğu zaman beyan edeceğiz. Ama güzel bir üslupla. Ama kalkıp da bu كتوها طلال النندو لا يضائر قصت منك لالنندو لا يبون نشقار بقودة دورو دا يلدر هؤوزمان اللحية في الإسلام حكم اللحية في الإسلام بالاتفاق عند الاحناب والمالكية والشافية والحنابلة بالاتفاق بالاتفاق حتى عند الخوارج وعند المعتزلة يعني الفرق كذلك اللحة واجبة فرض عين ولكن اختلفوا في أشياء. اختلفوا قبل القبضة وبعد القبضة، تمام؟ منهم قالوا يعني أقل من القبضة حرام، وهؤلاء الأحناف والحنابلة، الشوافع قالوا قبل القبضة كمان يجوز أهم شيء إنه إيش؟ يعني لا يحل. أنا ملوان يعني يعني أهم شيء إنه ما يضرب إيش؟ بالموس. بالموس. زي كمان لأخوان المسلمين. أيوه. <تصفيق> في في أخوان المسلمين عندهم ناس متحين ما شاء الله يعني نحن أخوان المسلمين فيهم خير وفيهم شر حتى السلفيين الحين الآن ما يقالون سلفيين عندهم خير وعندهم شر كلنا يعني كلنا نقطة نصيحة صحيح يا مية بالمية نحن لا نزكي هؤلاء ولا نزكيها لا نزكي على الله أبداً أبداً على الإطلاق بعد الرسول والسلام حتى أبو بكر أخطأ عمر أخطأ عثمان أخطأ علي أخطأ علي رضي الله تعالى عنه ''Harraqan nâs ben nâr'' Yani ''Havaric'' ''Kharicileri'' biliyorsunuz ateşe verdi. Ve Abdullah bin Umar ve bin Mes'ûd kulluhum. Leannu Ateşle sadece Allah işkence yapar. Ateşle işkence yapmak Allah'a mahsustur. O zaman niye Ali radıyallahu anh? خطايتي مش بنقول ديو يا اخطا علي لي. يعني ليس معصوم يا أخي اخطا يعني السيسي اخطا ها السيسي اخطا السيسي اخطا يعني يقولون والله يا علي أنت بتحرق انت الله السيسي يحرق هذه وما رضي الله تعالى onları ateşe yaptı. Ya Böyle bir hadis vardı gene. Allah Allah. Allah Rahman diyor Allah Yani hatalı Hocam bu bilakl diye şöyle bir soru sorayım. Mesela Avrupalıları dünyevi meselelerde taklit, mesela Fransız balkon, Amerikan mutfak, İtalyan koltuk takımı, yok işte oturmalı tuvalet falan, bu tip şeylerde taklit etmek doğru mudur? da girer mi? Kafa aile yapar. Bu işlerde, bu işlerde, taabudi yönden bidada girmiyor ama bu onların şiarıysa bu şiarı yapmak caiz değildir. Ama koltuklar İslam ülkelerinde gayet Müslümanların örf adetlerinden oldu, öyle değil mi? Şimdi şu kısa koy mesela. Gömlek, bantolon, hariç döneminde yoktu. Ama şu anda bu Avrupa özülü bir kıyafettir değil mi? Ama şimdi, filan İslam'ya sahipken, Müslümanlar mı? Ma nasıl Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl alabiliriz? Ma nasıl Sart min muslimin. Hatta min muslimin. Tamam. Yani bir şey onu bir Efendim? Bir şey toplumda batıdan geldi, ait Her ne kadar batıdan geldiyse diyorlar, Müslümanların adetlerinden olduysa, bu artık Şart Onlara benzemekten çok olmayacak. Ama şimdi mesela şey diyelim ki fotir. şapka, Bu gerçekten Müslümanların adetlerinden değildir yani. Öyle değil mi? Kalkıp birisi de fotir diyorsa bu onların şiarı ve özellikle Yahudilerin. Biliyorsunuz fotir Yahudilerin şiarıdır. Hristiyanların şiarı değildir aslında. Ama Hristiyanlar sonra adet edindiler onu, Çünkü kardeştirler. Nusayriler Arabiler dediğimiz bizim orada Arabiler fotil giyerler hiç gördünüz mü siz Arabiler gördüm dedeler dedeler dedeler dediklerim şapka her çeşit şapka giyer dedi mi? Evet. سواء قلاب نعم سواء قلاب منع المسلمين من هذه الاشياء تمام وجبهرهم أيوة جبرهم بكل شيء يعني غير شيء غير قيافة المرأة وال والرجل وكذا وما إلى آخر لكن نحن نقصد الحين سؤال سؤال الآخر يقول مثلا الآن احنا في بيوتنا عندنا كنب مثل هذه، آه. عندنا كنب وعندنا يعني فارش وكذا و... وكراسي هل هذه تدخل في البداع؟ قلنا لا هذه من عادات صفة يعني حصل إيش؟ من عادات المسلمين البنطال مثلا النسكم مثلا تمام؟ في الأصل في أوروبية في الأصل لكن الآن صح إيش صارت من عادات المسلمين إيش صارت من عادات المسلمين فكرة لا يجوز أن نقول هذه بتعاء هذا حرام. إلا إذا رجل تشبه، مثلاً، امرأة صرحت تسريحة مثلاً على اليمين الجبهة على عين اليساعلمية. هذه إيش؟ مثلاً هذه موضة، موضة الممثل الممثلة الفلانية والمثل. هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا شعار خاص بهذه المرأة أو بهذاك المرأة. لكن الحين مثلاً أخ مثلاً الحلقة أو أنتم مثلاً حلقات هذه مثلاً. هذه صارت من عادات المسلمين الآن هي أصلاً ليس إسلامية في أرسو السلام يقول يعني احلقوه كله أو اتركوه كله <تصفيق> يعني هبسن براق نزب أو تهبسن كاسنس أما الحين هذه هذه الموديلات جتنا من أوروبا تمام لكن العلماء يقولون هذه هذه صارت من عادات المسلمين خلاص لا يجوز أنا أقول إنه أنت الآن تفعل معصية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 E, bize dayatılıp giyeceksiniz mi? diyerek ve sonradan kabul gördü. Yani tüm İslam ülkelerinde e, Osmanlı yıkılışından sonra o toplumsal beşim yozlaşmalar, beşim bozulmalardan sonra e, bir giyim, kuşam, hayatımızın her şeyinin şeyini e, bir şekilde e, dayatıldı yani zorlandırıldı ve biz değiştirildik. Yani e, burada da buna adet diyebilir miyiz? Kabul edilmiştir. Yani Müslümanlar bunu kabul etti diye mi? Yoksa Müslümanlar bunu zorla kabul etti ve kabullendirir. Farkında olmadan artık. İster zorlan olsun, ister zorlan olmasın. Madem ki bu Müslümanların örfü adetlerinden sayıldı artık. Toplum hepsi öyle olduysa o zaman bu ne bir masiyet değildir. Ama masiyet nedir biliyor musunuz? Masiyet garacık giymek, giymek. Yani elbise fıddıyıl. Alimler diyor ki, il fısl buntâ Lakin lakineş. Maykun yer. Nasıl? Tamam. Ey, maykun diyor. Üstten derece erkeklere de kadınlara haram olduğu, gibi, kadınlara da erkeklere de haramdır. Yani örneğin. Mesela Ömer hocamız bak şu giydiği pantolon gerçekten çok vardır. <gülüyor> <gülüyor> He. Ve özellikle namazda özellikle tamam mı? Namazda. Çünkü Ali Saad selam diyor ki yani kasiyatun ariyat. Ne manat kasiyat ariyat? Giyinik giyin oldukları hali aslında çıplaktırlar. Neden çıplaktırlar? Çünkü bütün vücudunun hacmini gösteriyor. <gülüyor> Örneğin erkek bunu giydiği zaman affedersiniz, Taşakları uşaklarım hepsi, hepsi sıkışmış böyle öyle bir gösteriyor. E hani hani feynil haya? Fenü edeb? <gülüyor> <gülüyor> hal kan, hal yani bu doğru değil midir yani müslüman gerçek ama bu artık müslümanlar arasında bu yani Avrupa bir Avrupa'dan gelen bir üsluptur bu aslında çünkü İslam İslam ümmetinde haya var reis diyor ki el min iman ve min iman yani bir gerçektir İster erkek olsun ister kadın olsun Ha o zaman Kadın olsun erkek olsun zaten kadınlar kesinlikle daracık yemek kesinlikle haramdır yani mah mahremlerin dışındaki şah. Hatta abesinin yanında babasının yanında bu daracık bantolunu veyahut da daracık bluzu giyemez örneğin. Maalesef yani biz kendi kendimizi eleştirelim. Yani millet bizi eleştirmeden biz kendi kendimizi eleştireceğiz. Maalesef yani şiddet Mustamanna başını başına ne yapmış? Örtü koymuş ama öyle bir daracık bluz giymiş ki gözleri hepsi dışarı çıkmış. Bu çıplaktır yani. Çünkü gösteriyor ona böyle giymiş, tamam mı? Tamam. O cadrha kollo var. Lapse buruzay, mesela, ziyade jde. Keanna ha filer şey. Şeyi, kul şey. Neden? Çünkü eselam. Eş diyor ki kasiyatun gariyat. Yani, şloun kasiyat gariyat. Lapse mi? Lapse. Ve. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Ve. Ama. Lapse. Amerika'da böyle giyiyorlar. Ben sorsam şimdi, ben inanıyorum ki onları taklit etmek için yapmıyor. Ama artık öyle olmuş. Ama sorsam diyecek bilgi, ki, Şu ben anda ona. bilgi geldi ama. Şu anda, şu anda bilgi geldi, şu an biliyor. O, evet. Yani bu, öğrendikten sonra yani mesela sen, sen, sen <gülüyor> sakalın neyin, gelmez, yani. <gülüyor> yani mesela sen sakalın <gülüyor> ve bir kesilmesi haram olduğunu öğrendikten sonra kesmezsen sen yunahsarsın. Bilmeden bilmeyene kadar sen günahkar değildin çünkü bilmiyordun çünkü insan bilmediği şeyin cahiliğidir. Bu ne diyor? Bir şeylerimi zorunlu tutuyor işte oyetmelik olsun benzer şeyler oluyor. Hani Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'de bile olsa hani diyorlar ki? Günah günah diyorlar diyorlar ki? Hadi haram haram. Lakin yığa tespit mesih etin. Müslüman irtikat haram tamam. Talma talma. واجب ولا فيه يعني أقول مثلا يا أخي اللحية حلق اللحة حرام أنا أؤمن بهذا وصدق لكن والله يا أخي أنا لسه شاب ولسه أو مثلا أنا طالب في المدرسة أو أنا شرطي أو أنا كذا يعني هذه هذه ليست معذرة من ناحية شرعية فهذا إيش هو عاصي عاصي فيقع هنا تحت مشيئة الله تمام؟ الله عز وجل Dilerse onu affeder, dilerse onu affetmez bu. Allah'ın bir hakkıdır. Benim hakkım değildir bu. <gülüyor> Müslümanların hakkı değildir. Müslüman, Müslüman Müslüman'ın hakkı nedir? Ondan gördüğü bir haramı ona nasihat etmesidir. Bu Müslüman'ın haklarındandır. Senden niçin? Çünkü Ali saptı diyor ki, el müminu miraet mümin diyor. Mümin, müminin aynasıdır. <gülüyor> O zaman Aristoteles diyor ki: "Femen ra'a minkum munkara fe yughayyiruhu bi yadihi, fe in lam yastati' fe bi lam iman." diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sizden biriniz bir münker yani bir har birisinde bir kardeşinde, ababasında, amcasında, dayısında yani özellikle nazı geçen insanlara e ee, şimdi biz nazımız birbirimize geçiyor. Ama şimdi ben sokağa çıkıp da diyemem ki her sakalsız bir yaksız giden işte sen haram işliyorsun. Bunu yapamayız. Çünkü bu bizim işimiz değildir. Bu devletin işidir, polislerin işidir. Kimsenin hayatına karşımasın. Ama kendi nazın geçen şahıslar arasında bizzat bunu ne yapacağını söyle. Baba kendi evinde eliyle münkeri değiştirmekle mükelleftir. Çünkü diyor ki sizden biriniz bir münker gördüğü zaman ilk önce eliyle değiştirsin. فمن منكم مقرأ فيغيره بيده لكن هذا لماذا؟ هذا للزوج مثلا للزوج في بيته للمدير في مؤسسته تمام في دائرته وهكذا أو المدير في لكن هل تستطيع أن تقوم وتذهب بالشارع كل هذا حرام وهذا كذا وأنتم؟ هذا مين؟ ما تستطيع تغير لأنه هنا في شرطة وفي قوانين وفي عنظمة لكن أنت في بيتك يجب عليك أن تغير بيدك إذا رأيت ابنتك تلبس هذه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 Müzik haramdır. Ama adam müzik çalan yerlerde çalına, çalına, çalına artık o müzik ona artık şey geldi. Otobüse Ruhu giriyor da. mesela. Ruhu otobüse da. bindi. Tek Otobüste sen diyemezsin ki şu kapat. Tamam mı? Veyahut da nazın geçerse dersin mesela. Ama sen orada müzik çaldığın zaman kalber rahatsız olmuyorsan Hı. o zaman senin imanın en zayıf dereceye indir. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat bir ittifak. Diyorlar ki, iman iman artar ve eksilir. Artar ve eksilir. Yani, iman yazin kut-ta'at ve yanqus bil-ma'asi. Hade menhec i Sünnet e, evet. ve tamam? Kişi masiyet yapa, yapa yapa yapa imanı zayıflar. Kişi, kişi masiyetlerden kaçınarak ibadet yapa, yapa yapa yapa imanı güçleşir ve kuvvetleşir. Tamam mı? Dolayısıyla hiç namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, bütün münkeratı falan hala yapıyorsa derken imanı en zayıf dereceye gelir. Deminki, ki kardeşimizin verdiği örnek gibi. Otobüse biniyor mesela, müzik çalıyor, kalbi hiç rahatsız olmuyor. Açık saçık bir kadın görüyor, kalbi hiç rahatsız olmuyor. Namaz kılmıyor, kızı, oğlu, babası mesela kalbi rahatsız olmuyor. Yani bugün babaların çocuklarına karşı, çocukların babalarına karşı. Bu en yakın olan birbirleri olarak akrabalar. Bir baba kızı veya hatta oğlu namaz kılmıyorsa, kalber kalben rahatsız olmuyorsa hani onları kıldıramıyor. Artık kocaman olmuşlar, kıldıramıyor adam. Ne yapsın? Rahatsız da oluyor ama. Ha, yani. ama kalben rahatsız olmuyorsa Allah korusun onlarla ortaktır. Araştın. Kalben rahatsız olacak. Hocam la ilahe illallah iman. Şimdi la ilahe illallah iman. Şimdi bu la ilahe illallah bu iman nasıl yani la ilahe illallah dediğimiz zaman iman etmiş oluyoruz. La ilahe illallah iman budur. Yani şimdi bu düşme kalkma meselesini ben çözemedim ya. Yani. Amelle. Evet, şimdi amel şimdi İslam'a neyle girilir? Kelime-i şehadetiyle. Peki şey yani, ben dedim şimdi de, cahiliye. Hi ayam cahiliye fi Mekke ve o kâfir. Can ida qala eşhedü en la ilahe illallah وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام، أه. تمام؟ وأما آمن ودخل في الإسلام، لكن بعد نط النطق بكلمة الشهاد بشهادة الله إلهًا واحدًا محمد رسول الله، بعدها ماذا يأتي؟ الصلاة، لأن الرسول صلى يقول بني الإسلام على إيش؟ خمس، على خمس، صيام الصيام صرف عند خالد إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما abi sonra tamam sonra mı yani bunu namaz kılmazsa demek ki sadece imanı üzerinde durur şimdi mesela biri şöyle diyor diyeceğiz la ilahe illallah iman ee, Muhammed ve resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarıdır şimdi Hayır. namaz la ilahe illallah iman namaz dinidir namaz dinlendirir. Şimdi la ilahe illallah'ı iman ettik. Ha biz neye iman ettik? Namaza e, iman ettik, oruca, e, hacca, zekata, Allah'ın emirlerine. Tamam bunlar iman bunlar yapıyoruz. Kelime-i şehadet Hüseyin abi. Kelime-i şehadet ayrı bir, evet. kelime-i tevhid ayrı da oluyor, değil mi? Kelime-i şehadet dediğimiz zaman yine yani, eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Rasulullah. Kelime-i şahidin. Kelime-i tevhid dediğimiz zaman yani la ilahe illallah. Bu. Bu da yakalana la ilahe illallah yakalana kelime-i tevhid. لكن كلمة الشهادة أي إضافة اسم النبي عليه والسلام مع اسم الله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص قال لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله؟ لا أنا معبودة لا, ب... لا خلنا بسألنا الحين لواحد أحد. أحد. بشكر. ها <تصفيق> <تصفيق> ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة بحق إلا الله يعني هذا يؤمن بأن إيش؟ لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى أي لا يجوز صرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فمن صرف العبادة لغير الله إيش؟ أشرك أشرك بالله سبحانه وتعالى لكن عندما يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل أي عمل كيف يزيد الإيمان بل بالعكس ينقص الإيمان فإذا ما أشرك بقى على إيمانه كما قال الأستاذ حسين تمام؟ قال لا إله إلا الله محمد الرسول الله لكن ما صام ولا صلى ولا زكى ولا ولا ولا ولا وعمن المحرم ما الخمر تمام لكن لم يشرك ولم يكفر تمام لم يكفر يعني لم يجحد شيء من الدين ض أي شيء من الضروريات ولكن يقول أنا أؤمن بكل شيء بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى بكل ما جاء من عند النبي عليه السلام ولا أشرك ولا كفر ولا جحد فهذا إيش؟ هذا يكون مؤمناً، تمام؟ لكن عندما يأتي بالصلاة والزكاة والحج والصوم، ثم ابتعد عن المحرمات، تمام؟ وفعل المباهت أو النوافل حينئذ يزيد يزيد الإيمان. بنا أكلا سأجيب örnek برجاء. هاولنازه بيرچيçek دیکتیز شوردم کوپاردیم و گلدم باغچه‌ی دیکتیم. İlk diktiğin gün, iki gün, üç gün olduğu gibi durur. Sönmüyor. Hiç tecrübe ettiniz mi? Ettim. Ben de ettim. Başla. Gerçekten yani bunu, bunu sırf şey yapmak için yani bununla kıyas etmek Hayır, için yaptım. Doldu. Yani ben bunu, heh, bunu bulmak için yaptım. İnanır mısın? Belki bir hafta çiçek olduğu gibi duruyor. Hiç su vermeden. Ama toprağın içindedir. Tamam. Toprak biz imanı ne yapıyoruz? İman insanın cesedinde yani kalbinde. İman kalptedir. Dolayısıyla çiçeği de toprağa koydun. Toprak çiçeğin ana şeyidir, ana madde, maddesidir. Bir hafta sonra baktım ki çiçek yavaş yavaş büzülmeye başladı. Gittikçe büzüldü, büzüldü, büzüldü. Baktım ki tam sönecek. Tuttuk bu sefer su koyduk. Çocuklara dedim ki şimdi bunu takip ediniz. Her sabah buna su vereceksiniz. İki gün sonra bir baktım ki çiçek aynı şeyini aldı. Tamam mı? Aynı şeklini aldı. İman da böyledir. Hatta alimlerden birisi imanı şeye benzetiyor. Diyor ki bir çiçek var diyor. Bir bahçede çiçek var diyor. Öyle rüzgar kalkmış ki diyor toprağı yerle bir etti diyor. O çiçeğin üstünü o rüzgar toprak şuradan buradan topraklar gele, o çiçeğin üstünü kapattı diyor. Tamam mı? Derken diyor Hava gittikçe eş hafifleşiyor. Ondan sonra aksi bir rüzgar geldi diyor. Bu gelen aksi rüzgar diyor. Zamanla savuruyor savuruyor derken yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş çiçek dışarı çıkıyor. İman da böyledir diyor. İman diyor böyle bir çiçeği tarif edin. İlk önce masiyet yapa yapa, yapa yapa yapa yapa diyor. İmanı zayıflıyor zayıflıyor diyor. Kalbi diyor tamamen zayıflıyor diyor. Sonra geliyor diyor, ne yapıyor? Namazı kılıyor. Namazı kılınca diyor mescitte kılıyor. Nafiri, sünnetleri şurada buradan. içkiyi içiyordu, içkiyi bıraktı. Zine yapıyordu, zineyi bıraktı. Adam öldürüyordu, adamı bıraktı. Adam öldürmeyi bıraktı derken gittikçe bu sefer eş, gittikçe imanı kuvvetleşiyor. Kuvvetleştikçe haramlardan vazgeçiyor. İmanı kuvvetleştikçe <Gülüyor> kuvvetleştikçe haramlardan vazgeçiyor. Haramlardan vazgeçince o zaman salihlerden oluyor. Yani tasavvuf diliyle ne olmuş oluyor? Veli olmuş oluyor. Ehl-i turk, ehl-i tarikaya kulun, yani veli. Maykulun salih. Fulani veli. yani ehli sünnet ve camiakta vilayet inancı bizde var. Yani veli bir kişinin kerameti var falan, keramet haktır. Ama demek istediğim, İnsan evet. İnsan amel işlemedikçe hakikaten böyle. Namazı terk ederse, haccı, orucu, şuyu, buyu, bunları terk eden bir insan ne olacak? Bir gün gelin alkollü içki bile içecek, sigara da içecek, kadına da bakacak, kadına musafaha yapacak. Bir de iki arkadaş, okulda arkadaştılar, çarşıda karşılaştıkları zaman dudak duga... <gülüyor> birbirleriyle de öpecekler. E bunu görüyoruz, bunu görüyoruz. Gerçekten sokaklarda birbirleriyle karşılaşıyorlar. Arkadaştırlar. Gayet normaldir yani Kimse onlara da bu bakmıyor. Mi? Ayıp görmüyor. De yani geçen bu izinde gittiğimde ben İstanbul, İstanbul havaalanında benim çocuklar daha böyle bir şey görmedikleri için <gülüyor> hay baba, baba, baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor bunlar? Ne yapıyor? Gayet, Şu edipsizlere bak, şu edipsizlere bak. Ya kızım doğal sen bir şey görmedin dedim. <gülüyor> ya i̇lk defa böyle havalan ya da uçakla. Selamünaleyküm. Hocam ben inşallah e cuma günüydüm sen kitaplardan bahsetti şöyle e Eğer ki İstanbul'a bir gönderde bilirse kitapları ya da İstanbul'dan najaf'a getirebiliriz. Çünkü Antep'ten İstanbul'a ben kilometre yok. استعملوا بريقاتكم كل ما مع السلامه عليك شاء الله لك كل